Efendim, merhabalar, hayırlı akşamlar. TV.net'e hoş geldiniz. Soruların peşindeye hoş geldiniz. Biz bir haftalık aranın ardından yeni bir soruların peşinde ile karşınızdayız. Bugün de yine e, takip ettiğimiz izleyi devam ettirip yeni soruların peşinde olacağız. E, geçtiğimiz iki haftadaki serüvenimizi belki hızlıca bir özetlemek lazım. Türkçenin kurucusu, Türkçenin süt dişleri Yunus Emre'yi konuşmuş idik. Sonraki haftada Garipname'nin büyük yazarı Aşık Paşa'yı burada misafir etmiş, ağırlamıştık. Onun etrafında konuşmuştuk. Bugün de İhsan Fazlaoğlu hocamızın Konya masası olarak ifade ettiği bir kavramın etrafında o masayı ve o masanın etrafındaki dört büyük dört büyükleri, dört büyük <gülüyor> ismi konuşacağız. Sıracettin Urmevi, Sadreddin Konevi, Celalettin Rumi ve Sadi Şirazi. Değil. <gülüyor> Kutbuddin Şirazi olacak. Evet, bunlar kuzen ama. Sadi bizim bildiğimiz şair olan. Şair olan evet. Bostan ve Gülistan'ın yazarı. Kutbuddin Şirazi. Onlar kuzen. Bunu niye söyledim onu da söyleyeyim hocam. İşte bu dört ismi bugün konuşacağız diye çalışırken bir süre yanlışlıkla Sadi Şirazi çalıştım. O Şirazi bu Şirazi <gülüyor> Güzel diye. Güzel ama. Ama bugün öğrendim ki ikisi de kuzenmiş. Evet. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Zafalar getirdiniz. Nasılsınız? Ediyorum. Teşekkür ederim. Bayramı geçirdik. Ee, çok şükür. Elhamdülillah. Ee, mübarek 11 aylar demeyeceğim elbette. Benim evet. açımdan belki biraz e, öyle olabilir. Allah'ın ee, Allah her tü. vaktine... Evet. Her vakit mübarektir. Eyvallah. Hocam şimdi... E, hemen başlayalım istiyorum ki e, konuşabilelim, yetiştirebilelim. E, başlıklarımız kısa gibi duruyor. Fakat her isim için aslında müstakil bir program yapabiliriz. Hatta her ismin ilgilendiği bir disiplin için. Ama derdimiz e, bu isimlerin tarihsel bağlamdaki yerini anlatmak değil. Yani bunu burada sık sık dile getiriyoruz ama e, bu anlamlı bence. Biz e, düşüncemizin geçmişiyle değil tarihiyle ilgileniyoruz. Hmm. O geçmişle ilgilenmek bir uzmanlık işi. Onu biz zaten üniversitelerde yapıyoruz. Bilim tarihi bölümleri var, düşünce tarihi bölümleri var, tarih bölümleri var. Yani tutup Celalettin Rumi'nin ya da diğer isimlerin, Yunus Emre'nin e, geçmişiyle alakalı o geçmişteki durumunu ayrıntılı bir şekilde belgelere giderek filan değil. E, tarihini dikkate alıyoruz derken bize ne söylüyor, bugün ne anlam ifade ediyor meselesi önemli. Bu, bu her açıdan, yani her çalıştığımız konuyla alakalı bunun üzerine durmamız lazım. Bir şeyin geçmişini çalışmak kendine çok önemli. Siz Mezopotamya'da çalışırsınız. Çünkü o da insanlığın tecrübesi, insanlık nasıl bu merhaleye geldi? Hangi basamaklardan, aşamalardan geçti? Bunu bilmek ayrı bir şey tabii. İyi bir şey. Ama kötü burada bir televizyon programında o belgelere, efendim bulgulara dayanarak ayrıntılı şekilde akademik bir dille onları tartışmak bizim için birinci dereceden En azından benim derdim değil burada. Onu biz zaten yapıyoruz. Yazıyoruz, çiziyoruz onları. Önemli olan bu insanların e, tecrübelerinden biz bugüne ne aktarabiliriz? Türk düşüncesinin geldiği nokta açısından ne anlam ifade ediyorlar? Ona bakmak ve e, kullandığımız kavramları da e, ele, öne çıkarttığımız konuları da bu çerçevede e, düşünmek lazım. En azından bu program çerçevesinde de düşünüyorum. Bu zaten sizin sıklıkla söylediğiniz bir şey vardı. E, tarihi ee, övgü ya da sövgü e, tabii. niyetiyle değil. Tabi e, anlamak ve bugüne bir şey çıkarmak tabii, üzere. Kesinlikle. Yani okumak. övgü sövgüse bilgi vermez zaten o. Duygu verir, tatmin verir. O da lazım bir yere kadar. Ay bakın, e, hep söylüyoruz tabakalı düşünmek zorundayız. Tabakalar halinde. O öbürü satiği de hatırlayın. Yüzeysel. Evet. Hiçbir olgu olay, ne fizik dünyada ne tarihsel gerçeklikte tek düze değildir, tek katmanlı değildir yani. Toplum mu, birey mi? O mu, bu mu? Bu Üçlü de olabilir, dörtlü de olabilir. Ya hepsi, kendi alt ve üst eşiğini iyi tayin etme kaydıyla hepsi. Birey de yeri, yeri geldiğinde önemlidir. E, toplum da önemlidir, devlet de önemlidir, siyaset de önemlidir, o da önemli, bu da önemlidir. Ne açıdan bakıyorsun? Mutlak bir noktaya konumlanmadığına göre belirli açılardan bakıyorsun. O itibar diyoruz biz buna. O itibarlar açısından onun bir yeri var. İtibar değişince o da değişir. Yani sen e, siyaset itibarıyla bakarsan olayı farklı yorumlarsın. Ahlak itibarıyla bakarsan farklı yorumlarsın. Birey itibarıyla bakarsan farklı yorumlarsın. İtibar ya itibar hatırlanıydı. Baktığın olayı kendine getirme ameliyesidir. Ubur geçmek demek. Hmm. Bir yani A noktasından B noktasına geçmek. Bir boşluğu aşmaktı. E, tabir kelimesi de oradan geliyordu hatırla. Bir şeyi tabir etmek demek, belirli karineleri, işaretleri e, bir şekilde başka bir şey aktarmak, yorumlamak. İşte rüya gördüm, şunu şunu gördüm. Birine gidiyorsun sana yorumluyor onu. Tabir ediyor. Rüya tabiri bu demek. Biz tarihi de tabir ediyoruz. Oradaki olgu olayları... Bugüne ne söyleyecek ya da bugüne neye delalet edecek, neye karşı gelecek şekilde yorumluyoruz. O açıdan itibarları dikkate alarak herhangi bir konuda konuştuğumuzda karşımızdakine soracağım ilk soru şu. Hangi itibar açısında bunu söylüyorsun? Minveç. Bunu sorduğumuz anda da hocam bu e, konuşulan mesele bir savaşın yani övgü ve sövgünün aracı olmaktan çıkıyor. Çıkar tabii tabii. tabii. Yani, evet. makul bir, bir kere mutlak olmaz. Evet. Kutsal Değil mi? olmaz. Kutsal olmaz. Ondan sonra başka itibarlar açısından eleştiri açık olur. İşimize yarar yani en, en basitiyle işimize yarar. Ama tabii bunun en ya da teorik bir e, tarafı da olur. Niyeti tabii anlamak e, olan için. Niyeti anlamak değil de başka şey olan için bu mümkün. kullanamaz zaten. En azından ilmi açıdan bunun bir anlamı yok. ha Onu dışarıda ne bileyim bir siyasi bir sosyal hadise için istihdam edebilirsin. O da işe yarar geri geldiğinde. Yani şöyle bak, müziği üst seviyede estetik zevkin, incelmiş estetik zevkin bir ifadesi olarak dinlersin. Ama geri gelene savaşta da kullanırsın canım. Anladın mı? Yani Dede Efendi'yi, ne bileyim ben, e, Zekai dediği ya da işte çağdaş e, Türk sanat müzikisini ya da halk müzikisini e, dinlersin. O, tamamen estetik bir itibarla dinlersin. Ama yeri gelir orduyu coşturmak için insanlara psikolojik bir yükleme yapmak için müziği kullanırsın. Yeri gelir manevi duygularını tatmin. Yeri gelinde onu e, tekke'de zikrederken kullanırsın. Oradaki senin manevi duygularını besler. eğitim için. Yani bu için. tabii müzik nedir? ya? niye göre nedir yani? Her şeyin itibarları var. O ontolojik tabakaları o tabakalı düşünmeyi kendimize Bu her şey için böyle değil. Her şey için böyle. Hı. Hmm, 8 milyar insan var her birinin şeyi farklı yani. Sırf Tanrı hakkındaki kanaatlerini sorsak insanın 8 milyar farklı Tanrı tanımı ya da Tanrı idraki itibarı ortaya çıkar. Biz biliyoruz ki Tanrı tüm bu itibarların ötesinde bir şeydir. Anladın musun? yani onun varlıkça orada bulunmasıyla senin onu idrak ilişkisine sokman apayrı şeyler. Bu evren içinde böyle. Bak bilim tarihi diye bir şey söylüyorsun. Evlenme insanlar ilgilenmişler. Belirli teoriler öğretmişler. Bugün geldiğimiz noktada şu yanlış bu yanlış diyorsun işte. Ama 2000 yıl sen klasik astronomiyle idare ettin. Takvim yaptın. Toplum kurdun. E, vergi aldın. E, bugün açıdan yanlış diyor. Mutlak anlamda yanlış değil. O, o itibarlar açısından doğruydu ki insan. Tıp ya da. işini görüyordu. E tabi. Hayatını kurtarıyordu. Tabii tabii yani belli insanların tabii şöyle bir psikolojiler var. geldikleri noktayı mutlaklaştırıp geçmişin o noktan uzansın haline getirip oradan ahkem kesiyorsun. Yüzyıl sonra insanlar sana gülüyor ama. Bireysel olarak da böyle toplumsal olarak Tabii evet. Hı. Bu devamlı da gördüğümüz bir şey. Bunu görelim ama entelektüel masada bunu görmeyelim. Hı. Bu yine görülecek olacak şey bunu engelleyemesin de entelektüel aşamada yani şöyle hep aynı öneği veriyoruz ama. İnsanlar istediği gibi konuşsun ama kardeşim senin bir gramerin olsun ya. Hmm. Türkçenin bir grameri olsun yani. O gramer Orada <gülüyor> biçimsel, idealize edilmiş haliyle dursun. E ama insanlar istediği gibi konuşsun. Konuşurlar zaten. Engelleyemezsin. Argosu da olur bunun, lehçesi de olur, ağzı da olur. Efendim, e, mahal yani aynı bölgede bile farklı konuşulabilir. O gayet no Bunu da normal karşılar. Eyvallah, eyvallah. Hocam şimdi bir çerçeve ortaya koymak başlıkları en azından tekrar bir hatırlatmak gerekirse Anadolu'da örülen kilim ilim, hikmet, irfan evet. dedik. Bu üçünü konuşacağız. Bu üçü bir araya geldiği zaman nasıl bir kilim oluşturuyor onu konuşacağız. Az önce saydığımız isimler Urmevi, Konevi, Rumi ve Şirazi'yi konuşacağız. Ortak noktalarını ve Konya masası olması dolayısıyla hepsinin bir şekilde Konya, Malatya ve Malatya ile de rabıtaları var. Kayseri, Or Kayseri Tokat. Tokat. Sivas. Sivas, ee, Oralarda konuşacağız inşallah. Ee, bu tabii şey enteresan hocam ben hani bu dört ismi Konya Masası diye siz tarif edince Konya Masası'nı kurmak bu dört isim e, bunlar insanlık tarihin en büyük kafaları. Tabii dönemin en büyük kafaları ee, oluyor Sadece dönemin mi? Hayır. Belirli alanlarda kendi dönemleri aşan insanlar şüphesiz. Bu. E, Ki konuşuyor üzerinde. Evet bu büyük insanlar bir şekilde Konya'da yolları Kesişiyor. Kesişiyor. öncesinde tabii gene e, programların bu soruların peşindeği düzenli izleyen izleyicilerimiz hatırlayacaklardır. E, benim açımdan da hakikaten şey oluyor hocam. E, bütün taşlar ölü, örülerek ilerlediği için biz Meraga'yı konuştuk, e, o serüveni tebizi evet. konuştuk. İşte Nizamiye Medresesine temas ettik. E, oraların sonuçları aslında tabii. bunlar ve o verim sizin e, söylediğiniz üzere, vaat ettiğiniz üzere o verimler. Anadolu'ya geliyor ve Anadolu'da bir şey yapıyor. Evet. Bugün e, o verimlerin Anadolu'da ne yaptığını e, verimler özelinde e, konuşacağız. Ben e, bu birlik meselesini belki e, başlamadan önce konuştuğumuz isterseniz önce onu çıkartabiliriz. Tamam neydi o? Şöyle şimdi e, bir anekdot e, Mevlana Celaleddin Rumi vefat edince Sadretin Konevi namazı kıldırmak üzere öne geçmiş malumunuz. Hı hı. üzüntüden, cezbe hali evet. fenalaştığı için kıldıramamış. Yerine bugün gene konuşacağımız bir Urmevi evet. namazı kıldıracak. Evet. Şimdi bu üç isme bir de ekleyeceğiz. Bu üç isim birbirinin kabaca odak noktaları da aynı dedik Konya, Merâga vesaire. Birbirinin aynısı mı? Yani şunun için soruyorum. Çünkü hani naslettiğin de buranın etrafında duran bir isim olacak. Evet. Anadolu'da birlik özellikle Garipname bağlamında Aşık Paşa'nın konuştu Aşık Paşa'yı konuştuğumuz bölümde de ifade etmiştiniz. O birlikten kastettiğimiz şey aynı etme. Evet yani birbirine evet. benzeyen düşünceler, evet. benzerlar. Güzel, güzel bir soru. Yani tek biçimlilik mi? Evet. Değil mi? Yani biz genelde birlik deyince aynı elbiseleri giyen bir ordu gibi. Evet. <gülüyor> Ordu da, ordu da o gerektiği için öyle. Ben e, askerlik yaptığımda bizi ağaçlara selam verdirtiyorlardı. Ondan sonra, tabii e, biz neticede belli bir yaşta gittik, doktorayı bitirmiş, gitmiştik. E, arkadaşlar gidiyorlardı e, Halbuki hiç günecek bir şey yok. Çünkü e, ordudaki ritmik hareket e, esastır. Herkes kafasına göre düşünürse... E, İş yapamaz. Ortada ordu kaldı. Tabi. Yani onun için tek biçimlilik e, ortak hareket etme imkanı oluşturmak oranın dili o bir dildir o. O da bir dildir. Talep edilen evet. doğrultusunda. Tabi. Ama onu sen dışarı taşırsan olmaz. Şimdi tek biçimlilikle bu çok güzel bir soru. E, ya da şöyle toplumda önce ne gelir? Hani şu, günümüzün e, çok yaygın ifadesi çokluk çeşitlilik. Evet, renkli, çok Renklilik filan renkli. falan. Ve bunun karşısında birlik konulur ama burada yanlış anlaşılan şey şu, birlik tek biçim birlik demek değil. Birlik zaten kendini çoklukta temsil eder. Birliğin doğası budur zaten. Çoklukta temsil edemeyen bir birlik demiyorsun. Şimdi biraz teorik oldu ama şöyle bir örnek vereyim sana. Şimdi birlik nedir biliyor musun? Şöyle santaj oynayan 10 kişi düşün. Karşılıklı geçmiyor, santaj oynuyorlar. Burada tek biçimlilik şu, her birinin aynı, aynı anda aynı hamleyi yapması, aynı taşı oynatması, aynı stratejiyi takip etmesi. Bu tek biçimliliktir. Ama hepsinin santraj kurallarına göre oynaması ama kendi e, nedir onun adı, taşını oynaması, kendi manevrasını yapması, kendi Hı. oyununu kurması ise o çokluğu verir size. Bunlar belli bir kurallılığa göre yapılır ve bu transendental dediğimiz, hani sanki hepimizden aşkın bir yerde duruyormuş gibi, çünkü 10 kişi oynarken o kurallılık bir yerde varmış gibi bir şey gibi, uydu gibi bir yerde duruyormuş gibi zihninizde, siz oraya atıf yaparak onun bir şahsi manevisi var ve siz o kurallığa göre oynarsınız ama herkes kendi oyununu oynar. Herkesin kendi oyununu oynamasına imkan veren o birliktir. O birlik çokluklarda temsil edilir. Anlatabiliyor muyum? Bu, bu hiçbir zaman tek biçimlilik değildir. Toplumu bir arada tutan, yani o insanların on kişinin de santanç oynadığını adlandırmaya imkan veren o kurallılıktır. Yoksa o sırada onların tekil olarak hangi e, şeyi yaptığı, hamleyi yaptığı, hangi taşı oynattığı değil. Değil mi? Birlik buna benzer. kurallığın reddedildiği yerde, santanç örneğin devam ettiğini Evet. Yine. Hiçbir kaide yok, ortak bir kaide. Herkes kafasına göre Tamam, minnet olmayan diyor. bana tanımla o zaman. Bu çok renklilik falan değil. Değil, bu dağıtmak demektir. Hmm, kaos. Bu. Kaostur yani. Şimdi minnet olmak. Elbette sen farklı elbise giyeceksin, öbürü farklı davranacak. Biraz önce verdiğim dil erneği de bununla alakalı. Bir Türkçe var, bir de herkesin konuştuğu Türkçe var. 80 milyon, hepsi aynı Türkçe'yi konuşuyor olabilir mi? Hatta argoları düşün şimdi. Bilmem hangi mahallede, işte Türk değil mi, böyle bir yaygınlık var. Her şehrin belirli çevresinde, taşlasında farklı bir dil konuşulur. Ama sen hepsini Türkçe grameri altında toplarsın. Şimdi Türkçe grameri olması ise birliği verir, o dile birliğini verir. Ama her birinin farklı konuşması çokluğu oluşturur. Ve bu çokluklarda birlik kendini temsil eder. Benim konuştuğum Türkçe'de de Türkçe grameri kendini temsil eder. Birlik odur zaten. Senin konuştuğun Türkçe'de de o birlik kendini temsil eder. Biz birlik çokluk ilişkisini kurarken o menüolojikleri böyle kuruyoruz zaten. O tek biçimlilik değil. Yani ya da başka bir örnek, daha belki kalıcı bir örnek. Hepimiz aynı gömleği giyiyoruz. Ama senin ölçünle benim ölçüm farklı. Fakat gömleğin modeli aynı. Gömlek buna, gömlek dememizi mümkün olan, trilyonlarca gömleğe gömlek demimizi mümkün olan birlik, gömlek modelidir. Ama senin ölçüne göre, senin kolun uzundur, benim kısadır, şişmandır, ona göre yaparsın filan. Dolayısıyla ölçü alınması, o modeldeki birliği ortadan kaldırmıyor. Hala ona görmek dememizi mümkün kılan işareti e, mümkün kılan o. Dolayısıyla toplumsal birlik demek, ayniyet demek değil, biçimsellik demek değil, mekanik bir, mekanik bir tekrardan ortaya çıkan benzerlik değil, tam tersine... Her bir, her bir bireyin, toplumdaki her bir olgu olayın diyelim daha genel bir ifadeyle, kendinde temsil edildiği birliği e, veren yapıdır. O birlik dediğimizden kastettiğimiz bu. O açıdan bu olmazsa bir arada olamayız. Bakın felsefi metinlerde özellikle birinci sınıf filozoflar, her hemen, hemen her şeyde birlik kavramını çok kullanırlar. Mesela duyumun birliği, siz şimdi bak çeşitli duyular alıyorsunuz, onu bir birliğe kavuşturmanız lazım. Düşüncenin birliği, hatta hatta insanın günlük deneyimlerin birliği, benlik ne demek? Benlik bir tarafıyla senin zamanı ve mekanı süpürürken kat ettiğin mesafelerin oluşturduğu birliktir. Yoksa sen dağılırsın ortada. Düşünsene bir saat önceyle bir saat sonra aynı kişi değildir. Anlatabiliyor muyum? O yüzden birliği basit bir tek biçimlilik e, olarak görmemek lazım. Şimdi şöyle bir şey var. Efendim, e, birliğine birliği ne sağlayacak? İç içe geçmiş birliktelikler de olabilir. Toplumda dedik ya tabakalı düşüneceksin. E, memleket birliği olabilir, değil mi? Efendim dil birliği olabilir, inanç birliği olabilir. Aynı toplumda farklı inançta yaşayan insanlar var. Bak burada da itibarlar önemli. Diyelim ki Türkiye'de yaşayan Hristiyan azınlık inanç itibarıyla benim birliğimden pay almayabilir. Ama anayasal vatandaşlığı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak itibarıyla bir birlik oluşur burada. Değil mi? Yani devletin, devlet kavramının altına düşen bir birlik oluşur. Ya da etnisite açısından, soy açısından diyelim. Etnisite kelimesini değil de soy. Adam farklı bir soya mensup olabilir. O açıdan seninle bir birlik oluşturmaz ama başka açıdan inanç açısından bir birlik. Biri Amerikalıdır, İngilizdir. Sen Türksün, Müslümanlık bir birlik oluşturur orada. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla birlik dediğimiz yapıda aynı toplum içinde farklı itibarlarla oluşturulabilir. Ha bunların oluşması o bütünün bir arada durması için elzem, zorunlu. Yoksa dağılırsın. Bunun için tabii çok hayati bir şey hocam bu bahis. Yani çünkü ötedenleri özellikle Türkiye'de bu çok renklilik çok çeşitliliğin önemine vurgu yapılırken çok kıymetli bir şey olduğuna dair kaosu kasteden ee, insanların daha çok olduğunu şimdi şu, şöyle ben e, tabi oralara girmeyeceğim ama mesela şöyle yazılar okuyorum bazen özellikle Amerika gibi Kanada gibi ülkelerde eğitim gören öğrencilik oradaki topluma nüfuz etmemiş orada bir iş sahibi olmamış ama daha çok öğrencilik yapmış belirli bir sahayı işgal edip gelmiş, Aa bak burada toplum çok çeşitli öyle zannediyorlar yani orada çalışınca böyle değil Orayı da bir arada tutan birliktelikleri oluşturan itibarlar var. Bazen bu siyasi itibardır. Belli bir siyasete mensubiyet. Mesela Türk tarihinde, özellikle imparatorluklarda birlikteliği oluşturan Türklerde siyasi mensubiyettir. Mesela etnik mensubiyet, soy mensubiyeti olmayabilir. Hatta inanç mensubiyeti bile olmayabilir. Müslüman olduk zaman işte inanç birlikteliği. Bugün Amerika'yı kozmopolitmiş. Ne kozmopoliti? Amerikanlılık diye bir şey var ya. Ya yani sen oraya gittin, çalıştın, geldin. O senin Amerikalı olduğunu göstermiyor. Amerika'yı bir arada tutan birliktelikler var. Sen bunu gör ya da görme. Onlar transandantel zaten. Onlar böyle ha, masanın üzerine konulmuyor. Kendisini çokluklarda temsil ediyor. Reflekslerde temsil ediyor. Düşüncede temsil ediyor. Efendim siyasi reflekslerde temsil ediyor. Amerikalılık diye bir şey o zaman işaret edemez. At koyamazsın, at bir yerde bir birlik yoksa, o cihet-i vahde diyor bizim kesinlikle, ona at koyamazsınsa sen. Mevzu birliği ve gaye birliği ancak birliktelikten ortaya çıkar. Yani konu birliği ve gaye birliği, amaç birliği, o neyse ona o birliktelik verir onu. Peki hocam, şimdi tabii konumuz değil ama. şundan, yani Aşık Paşa'nın birliktelik vurgusu, hepimiz tek biçimli olalım, şöyle oturup kalkalım değil yani kastedilen bizi bir arada tutacak en temel ilkeleri en temel kabulleri en temel neyse onları bir araya bir masaya koyalım anlamında Eyvallah konumuz değil ama yine buraya ilişkin bir şey sormak isterim şöyle şimdi biz çok tartışılan bir şey bu diyelim ki Batı'da vaaz edilen insan hakları hı hı. İki dünya, üçüncü dünya ülkeleri ya da Batı dışı dünya da sık sık şu cümleyi duyuyoruz biz ya bu iki yüzlü Batı hı hı. böyle söylüyor ama böyle yapmıyor hı hı. diye bir üst birliklerini kurdukları için bir üst tutarlı şeyleri var kurallılıkları hı hı. o üst kurallılıklar sadece kendileri için işletiliyor böyle bir şey söz konusu mu? Şimdi bu hep böyle ama ee, burada siz o insan hakları ya da neyse onu nasıl tanımladığınıza bağlı. Problem şu, onlar aslında doğruyu yapıyorlar. Kendileri e, özellikle 1750'den sonra kendi güçlerini hissettikten, kendilerini idrak ettikten, üst bir zihin durumuna geçip tarihte farklı bir şey yaptıklarını anlamlandırmaya başladıktan sonra e, o zamana kadar yok bak. Yani o zamana kadar büyük oranda bu kadar eee e, ...pesbahi bir durum yok. İşte daha önce de söyledik mesela Leibniz'in Afrika'da öğrencileri var. Hmm. Anlıyor musunuz? Yine de tabii az gelişmiş o yerli ahaliyle ilişkileri, bakışları farklı ama... ...şimdi siz e, insan hakları diye bir şey vaz edip... ...onu da tanımlayıp... ...ondan sonra böyle davranırsanız iki yüzlü olursunuz ama adamlar insan haklarını ya da oradaki insanı... ...yani Lok insanı... ...Avrupalı ve İngiliz olarak tanımlıyor. Bu... Özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra gelişen felsefi akımlar neticesinde tüm insanlığı kuşatacak bir konsepte bir kavrama dönüştürme çabası var mı? Var. Onu da yani felsefi olarak bu böyle bir tavır var. Ama siyasi uygulamalarında bunu göremezsin. Bu mümkün değil. Ha sen kursan ne olur? Ya burada da tabakalı düşünmek lazım. Şimdi şöyle. Her şart ve şartta insanlara yardım etmek ilkesini vazettiğini düşün. Tamam. Büyük bir deprem oluyor ve sen çocukların için koşturuyorsun. Orada e, yardımı ihtiyaç olan biri varsay. Hmm. Ama senin de çok hızlı gitmen lazım. Ne yapacaksın? Çocuk örneği başka bir şey. Yani birinci derecede tanıdık örneği başka bir şey. İşte yani birinci dereceden yakın. Ben Ama de bunu bekliyorum. O da şimdi diyor ki evet, adalet tam önce Amerikalılar için. Şimdi Rawls'un adalet teorisi var. Hmm. Şimdi sen bunu büyük ölçüde tüm insanlık için e, üretilmiş gibi algılayabilirsin. Levinas'ın komşu kavramı gibi. Evet. Değil mi? Ya da ne bileyim ben Schmitt'in siyasi teorisi gibi. Ama Rawls önce Amerika'yı düşünecek. Tıpkı senin böyle bir ortamda aileni öncelik vermen gibi. Ya bunlar da tabakalı. Ben bunlara kızmıyorum onu da söyleyeyim. Yok kızılacak bir şey yok tabii evet. Normal bir taraf. Tabii. Ee, eyvallah. Türkiye özelinde tabi gene şey yaparsak hocam ya illa politik bir bağlamı olsun diye söylemiyorum ama çok hayati bulduğum için çünkü gerçekten Türkiye'de çok e, sesliliği e, överken insanlar aslında çok sesliliği değil. Tam bu söyledikleriniz dışında söylüyorum. E, kaosu övüyorlarmış. Bugün o anlaşıldı. Çok seslilik başka bir şey çünkü. Yani Bizim tarihsel tecrübemizin bazı özel durumları var. Henüz onları aşamadık. Yani ee, bu birliktelik dediğimiz yapıyı hangi kavramlarla kuracağımız, hangi önermeler üzerine kuracağımız konusunda bir zihin açıklığımız yok. Bunu konuştuk. Ya bunlar zaten açıkta da konuşulmuyor. Herkes zor yapıyor dedik ya. Aslında arkada bilinçte akan başka bir yazılım var. Ama sahnede başka bir şey temsil ediliyor. Ve dürüst olunmuyor bu konuda. Onun için büyük fayatları var. Ve bu fayatları e, özellikle kriz dönemlerinde Manipüle edilmeye çok açık hmm. Çünkü yani uyuma numarası yapıyoruz Aslında yani vakit geçiriyoruz Evet biraz. o da anlaşılır bir tarafıyla yaşadığımız tecrübeler gereği bu böyle yani yeni Cumhuriyet bu üst kurallılığı netlikle ifade etmedi henüz bu bir tecrübe tarihsel bir tecrübe çok geç yani imparatorduk, imparatorluktuk biz ve bu imparatorluğu Elden geldiğince elimizde tutmaya çalıştık. Ee, dolayısıyla geç bu tarafa geçtik. Tutup sen 17. yüzyıla tam ben ulus devlet kurum diyemezsin. İnsan mevcudluk elinden öyle kolay kolay çıkartmaz yani. Bu bir tecrübe. Ee, işte bu, bunları konuşarak yalnız. Burada işte nesnemize ya da olgu olaya karşı dürüst davranarak gitmekte fayda var. Hmm. Onu yapmıyoruz işte. Türkiye'de hiçbir kesim yapmıyor bunu. Yani o kadar insafsız olma. Yani çok ciddi akademisyenlerimiz, düşünürlerimiz. Bu sesleri duyulmuyor olabilir ama bunun üzerine yazıp çizenler, buradan rahatsız olanlar. bunu dil var. Öyle demeyelim. Yani o olmazsa hiç şey yapamayız. Hmm. Ama sonuçları itibariyle e, çıkarılan öneri e, birileri tarafından reddedilecek. İşine gelmeyenler ya da diyelim. <gülüyor> evet tabii. ne olursa olsun. Şöyle olsa. tabii. Kendi halimize bırakılsak biz Birbirimizle kavga edip bir anlaşmaya varırız da... Hmm. E, dış manipülasyonlar da var. Yani artık içinde yaşadığımız dünya... Yalıtılmış bir dünya değil. Yani kafamıza göre oturup masada konuşalım. Ondan sonra bir e, sonuca varalım. Alalım. Böyle bir şey yok. O masaya müdahaleler olur. Hmm. Ve yapılır da yani. İşin manipüle tarafını hiç iman... Hele hele Türkiye Cumhuriyeti Devleti gibi... Tarihsel mirası bulunduğu, coğrafi... E, yapı filan falan onların hepsini dikkate aldığın zaman... Türkiye kendi başına bırakılmaz. Türkler de öyle. Dolayısıyla Beni süre, oralara e, itekleme evet, Yusuf yani. Bir süre böyle gidecek. Evet. E, o da anlaşılır bir şey. Hocam şimdi biz dört büyüklere e, gelirsek her şeyde önce şeyi sorayım önce. E, odak noktaları Konya demiştik. Üçünün zaten vefat ettiği yerde Konya. Evet. Şirazi. E, Kutbisi Şirazi de vefat ediyorlar zaten. Kutbisi Şirazi en genç olduğu için o... Ee, memleketine 13, 1311 doğduğu yere evet, diyelim ee, geri gidiyor. Bu dört ismi seçmiyor. Yani başka isimler de var çünkü. Tabii, Neden değil. hususen bu masa masa kavramını sorayım. Evet. Niye bu dört isim bu masada? Çok güzel e, bir soru. Şimdi şöyle, tabii dediğin doğru çok isim var. Birinci dereceden isimler var. Ben orada bilginin tamamlayıcı ilkesini dikkate aldım. Yani çok e, bilgi dediğimiz hadise insanın en temel hadisi. Biz her şeyi bilgiye dönüştürerek irtibat kuruyoruz. E, o dönemde, o yüzyılda Anadolu'daki o birkaç program bahsettiğimiz yapıyı e, çözecek e, bilgi e, nedir? Ve bu bilginin bileşenleri nelerdir dikkate alarak böyle bir tercihte bulundum. Şimdi bu çok önemli ve ders almamız gereken bir şey. Yani biz eğer pejoritörü anlamda değil ama bir Anadolu İslam kültürü, bir Türk İslam kültürü, İslam anlayışından bahsedeceksek... E, ...bugüne doğru... ...burada... ...o bilginin tamamlayıcı ilkesine göre kurulan... ...masanın... E, ...sonuçlarını konuşuyoruz demektir. Bu o kadar önemli ki... ...biz eğer onu dikkate almazsak, mesela şimdi... Hani ...güncel bir şeye gireyim... ...şimdi mesela bugün tasavvufu ele alalım... ...çok edebi ve lafsi bir şeye dönüşmüş vaziyette değil mi? Ve manipülatif... E, tarafı var yani manipüle edebilecek tarafı manipüle var. Tabii. Hatta hatta mistizme doğru gidiyor. Yani özellikle televizyon dizilerinde... E, o Yalıtılıyorsun çünkü onu bak. O bilginin tamamlayıcı ilkesini dikkate almıyorsun. Tasavvuf ya da irfan dediğimiz hadisenin... Belirli bir e, bilginin bileşeni olduğunu göz önünde bulundurmuyorsun. Onu hmm. yalıtıp tek bir bilgi türü olarak ortaya koyuyorsun ve oradan anlatını geliştiriyorsun, ortaya böyle mistik bir yapı çıkıyor. Bana sorarsan bugün, ağır bir şey söyleyeyim, spütüel bir materyalizm var Türkiye'de. Bu noktada mı peki? Evet, yani hmm. ve bu materyalist bir din anlayışına evriliyor. Maddeye bu kadar tutulmak, dünyaya bu kadar tutulmak, ondan sonra bunu öncelikli kılmak. Bak yine burada itibar açısından düşüneceksin. İnsanın yemeğe ihtiyacı var canım ama yemeği insan amacı getirmez. Araçları amaç hane getirmek, özellikle maddi araçları amaç hane getirmek ve dini bunun hizmetkarı kılmak. E, bu bizde, kişisel kanatim tabii bir yorum ama spiritüel bir materyalizm e, oluşturuyor. Özellikle bunu tasavvufla besliyoruz. Halbuki bizim, bizim irfan dediğimiz hadise, tasavvuf dediğimiz hadise, Belli bir bütünün parçası olarak ortaya çıkıyor. O bütünle olan ilişki içerisinde anlamlı. Oradan kopartıldığı zaman, Oradan kopartıldığı zaman bağlamından kopartılmış oluyor. Hangi soruları çözüyor? Yani şimdi i̇bn Arabi'yi anlatmak, vahdeti vücuda anlatmak tek başına yalıtılmış. Yani hangi sorunlardan çıktı? Hangi sorunları çözmeye çalıştı? O sorular ki bugün hepsi geçerli de değildir. Çünkü neticede Vahd-i Vücud'un ya da i̇bn Arabi Ekberi geleneğin ortaya çıkması, İslam dünyasındaki meşyai ve kelami tartışmaların, soruların ve cevapların, o teorik dillerin ürettiği kültür alanı içerisinde onlara cevap olarak, onları aşmak için ortaya çıkan bir yapı, kendi içerisinde son derece önemli. Yani bu teknik taraflarına girmeyeceğim ama mesela... Vahdet mi esastır, uluhiyet mi esastır? Bu bir tartışma. Filozoflar vahdeti önceliyorlar. Kelamcılar uluhiyeti önceliyorlar. Bu çok önemli çünkü sizin Tanrı anlayışınızı verir. Rububiyet nerede? Tanrı'nın raptlığını buna göre tayin edeceksiniz. Çok teknik şeyler bunlara girmeyelim. İşte Kadiri Muhtar Tanrı, Kişi Tanrı, efendim mürit olan, yani iradesi önce olan Tanrı. Bu, bu sadece İslam dünyasında problem. Bugün hala din felsefesinde tartışılan bir şey yani Spinozacı bir tanrı anlayışı mı? Hmm. Efendim ya da başka bir tanrı anlayışı. İşte modern bilimin ortaya çıkmasında, Leibniz'in, Nifton'un tartışmaları bile bununla alakalı. Mesela Einstein'a soruyorlar. Tanrıya inanıyor musun? Evet, Spinozacı bir tanrı ya inanıyorum diyor mesela. Bu ne demek? Bu karşındaki bakkal Einstein değil. Anlamıyor musun? Şimdi Einstein'in bu cümlesinin bir delaleti var, bir kastı var, değil mi? Eğer sen bunları ciddi alıyorsan, oturup ciddi ciddi düşünmen lazım. Einstein ne demek istiyor, ne kastediyor? belge sorduğunda başka, mesela hadi bırak onları, Muhammed İkbal'in... Muhammed İkbal büyük İslam düşünür. Peki, Muhammed İkbal'in tanrı tasavvuru üzerine ciddi bir çalıştığında neye varırsın? Anlatabiliyor muyum meseleyi? Dolayısıyla vahdet-i vücut dediğin ya da ekberi gelenek dediğin şey senin... işte o, niçin İslam dünyasında büyük bir takibata tabi oluyor işte... Saddettin Konevi'den başlıyorsun, Davdül Kayslı'den, Molda Fenari'den, Bosnevilerden geliyorsun günümüze kadar sadece... Hani Türklere has bir şey de değil, İran böyle, Hindistan böyle, Endonezya böyle, Çin böyle niye? Demek ki bu adam bazı soruları çözmüş değil mi? Ee, bu bazı soruları çözdüğü için, ki bu sorular e, teorinin ürettiği sorunlar değil sadece, insanlığın her zaman uğraştığı sorular. Hala da uğraşıyorsunuz. Bugünkü din felsefesinde, Teolojik tartışmalarda, metafizik konularda, tan tanrı alem ilişkilerinde falan uğraştığımız konular. Eyvallah. Hocam çok üzür. Şimdi vaktimiz bitti. Ben arada da konuyla ilgisi yok ama yine de Einstein'ın Spinozacı, tanrı meselesini bir sormak istedim. Kısa bir cevabı varsa eğer. Çünkü merak ediyorlardır. Olur. Reklamdan dönüşte mi konuşalım bunu? Nasıl Buradan. istiyorsan ben bilmiyorum ne Cevabı kadar. Cevabı kısaysa? Cevabı kısa olmaz bunun. Ta şeyden, Hazreti Ali'den lazım <gülüyor> ha, o, o zaman <gülüyor> o zaman soruların peşinde kısa bir aradan sonra devam edecek. Evet, yeniden merhabalar. Soruların peşindeye devam ediyoruz. Ben Deniz Yusuf Genç, kıymetli hocamız İhsan Fazlaoğlu ile birlikte. Bu hafta e, ilk bölümde biraz giriş yapmaya çalıştık. Bu hafta Anadolu'da örülen kilim, e, ilim, hikmet ve irfan e, başlığı altında Konya Masası, e, Konya Masası'nı kurmak, Urmevi, Konevi, e, Rumi ve Kutbüttün Şirazi e, etrafında bir e, konuşma yapıyoruz. Yaptık, yapmaya başladık. Bir yerinden girdik en azından. şimdi hocam son, son cümle doğru. Bir yerinden girdik. <gülüyor> bir yerinden girdik. Dönmeden buraya gelmeden önce hocam aradan önce şeyi konuştuk. Siz söylediniz. ben onu aşayım dedim. Masayı konuşuyoruz aslında. Masadaki isimler niye bu isimler? Niye bu isimleri tercih ettiniz? Masa ne anlama geliyor? Bunu sormuştum. Bir giriş yaptınız ama söz bir yerde Einstein'ın e, Tanrı'ya inanıyor musunuz sorusuna verdiği cevap Spinozacı bir e, Tanrı'ya evet. O Tabii ne nedir? Onu bir kısaca yani, bu, geçsek. Burada konuşacak bir konu değil. Uzun zor bir konu da şimdi e, bu, bu Taş Mezopotamya kadar geri gidiyor. O keldani e, metinlere kadar gider. Mesele şu şimdi bir yaratıcı var. Bir yaratılan alem var. Bu ikisi arasında ilişki nasıl kuracağız? Şimdi bu bir yarık oluşturuyor. Bir yaratan, Halık, bir de mahluk var. Ee, bunu inanç düzeyinde değil, teorik idrak düzeyinde konuş. İnanırsın, inan Ayrı bir konu. Teorik düzeyin bu ilişkiyi nasıl kuracaksın meselesinden çıkıyor ortaya. Bir Biri, bir, bu bir köken olarak alıp, o yaratılan, yaradanı, yaratılanlar ondan ortaya çıkan ve yaradanın da yaratılanlar içerisinde bir tür, ...bulunduğu bir yapı olarak... ...bir de ikisini ayırıp... ...yaratıcıyı kişi olarak... ...yaratan kişi olarak... ...işaret edilebilir bir entity olarak gören yaklaşım. Bu ikisi... ...minattan önce... ...2000'lerden itibaren tartışılan bir konu. Spinoza'nın Tanrı anlayışı... ...daha çok... E, ...evrendeki bir benzetme yapıyor. Evrendeki bir güç olarak... ...bir bilinç olarak ama... ...kişi değil vahiy. Çünkü kişi olduğu zaman... Vahiy gönderecek, müdahale edecek. müdahale edecek. Vahiy tarihe bir müdahaledir bu açıdan. Ee, zaten batı, özellikle batı tecrübesinde kilise, vahiy sürekli kıldığı için... Bakın bu, bu da kiliseyle alakalı bir şey. Batı da kilise, ne demek vahiy sürekli kılmak kilise açısından hocam? Çünkü bizde peygamber öldü vahiy bitti. Evet. Ulema o vahiy yorumluyor ve o da itibari. Ama kilise vahiy almaya devam ediyor. Bugün hala mı? Tabii. Dolayısıyla sürekli tarihe müdahale etme hakkı var Katolik Kilisesi'nin. Papa de. şu anda şey... E, e, tabii canım. E, yasa söylediği şey. Elbette. E, Karşımit de bunu söylüyor zaten. Evet. Yasa papadır yani. Kilisi, katolik Kilisesi'dir. Evet. Şimdi burası da geri gelmişken yani konuyu değiştireceğim ama... Tartışmalarda Türkiye'de böyle gidiyor. Hepimiz biraz Katolik olduğumuz için. Hani diyoruz ya Müslümanca inanıyor, Katolikçe düşünüyor, Protestanca yaşıyoruz o. Geçen bir yazı var. E, din, doğa hakkında bilgi vermez... Nitekim Papa, John, Paul. Ya kardeşim bunu ben söylemiyorum ki zaten. Benim kültürümde böyle bir şey yok. Benim kültürümde şöyle bir cümle yok. Doğa, din, doğa hakkında açıklar. Açıklamalarda bulunur. Hayatında bir tane astronomi kitabı okumamış. Arkadaş. Mesela et tezkire fiilmiyi okumamış. El mülakas fiilmiyi okumamış. Tamam mı? E, matematik kitabı okumamış. Optik kitabı okumamış. Mekanik kitabı. Kendi kültürüne ait hiçbir tasavvuru yok. Başka biri. Yani ben sana bir cümle söyleyeyim. Diyorum ki Yusuf şöyle yaptın. Yo, ben öyle bir şey yapmadım. Ben sana önce bir cümleyi yaftalıyorum. Sonra da bunu tartışmaya başlıyorum seninle. Halbuki senin onunla hiç alakan yok. Şimdi bizim Türkiye'deki bize biraz buna benziyor. Benim kültürümle hiç alakası yok o cümlenin. Sen bir kelam metninde bak kelam metninde bile e, daha ilk başta ayrılmışlar. Dakikül kelam, celilül kelam. Yani evren araştırmaları hiçbir zaman dinden hareketli yapılan bir şey değil. Kaldı ki buradaki dinde ee, özel anlamıyla kullanılabilir. Çünkü bir Müslüman için ölümüyle doğumuyla ölüm arasındaki her şey onun dinidir. Yine tartışmalarımızda bizim tarihsel tecrübemizle alakalı olmayan konulardan gidiyoruz. Çünkü verdiğimiz örneklerde kilise şöyle kilise böyle ya bana ne kiliseden. Onu baş, bileyim de baş. burada bir sorunu çözmek için onu tartışmanın bir anlamı yok. Bu şey bugünkü popüler şeyle söylemek gerekirse durumu zannediyorum İslam kültürü şöyle diyor. Beni bu mention'dan çıkarın. Konunun bizde bir ilgisi ya bu, yok. Ama şimdi kimseye kızma bu konuda. Sen Bergson'dan hareket ederek İslam'ı savundun bu ülkede yahu. Blandaylı'dan hareket ederek savundun. Yani yeni Tomacı felsefeden hareket ederek İslam'ı savundun. Kendi kaynaklarına gitmedin ki evrim teorisini Katolik kaynaklarından hareket ederek eleştirdin. Yani burada A grubu B grubu değil ki taraf ya da karşı taraf herkes bunu yaptı. E sen Berkson'u Müslüman yaptın. Berkson İslam'ı... ki çok farklı bir şey. Kendi bağlamında da son derece önemli yaptığı eleştiriler. Sen ne yapıyorsun? Tabii yani intelekt eleştirileri batıdaki yani... Şimdi e, tabii burada biraz önce söylediğim o tasuvufla alakalı şeyi... Tek başına yalıtılmış halde tasuvuf. Tek başına yalıtılmış halde da problem. Son derece biçimsel, tek biçimli hatta e, cendereye sokan bir şey üretirsin. E, ...mekanik bir toplum üretirsin mesela. O da en az e, tasavvuf kadar manipülatif. E, e tabii canım çıkıyor. bugün yaşadığımız pek çok sıkıntı buradan hareket ediyor. Buradan neşet ediyor, buradan ortaya çıkıyor. Aynı şekilde sıf kelamdan, nazari düşünceden gidersen de aynı sıkıntı ortaya çıkar. De var. Her şeyi tabii var, her şeyi kavrama indirgesin, öğrenmeye indirgesin. Gerçeklikten kopuk ortaya bir yapı çıkar. Masa derken kastettiğim tam da bu işte. Farklı bileşenlerin olduğu, bilginin tamamlayıcı ilkesine göre ortaya çıkan bir şey. Şimdi bak, biz iç içe geçmiş iki yapı içerisinde yaşıyoruz. Bir yeryüzünde yaşıyoruz, bir dünyada yaşıyoruz. Yeryüzü dediğimiz hadise, fiziksel bir hadise. Yeryüzü dediğimiz işte art. Bunun bilgisine ihtiyacımız var. Bu bize bilinebilir dünya derken kastettiğimiz, bilmek kastettiğimiz yapı bu. Bunu bize teorik bilimler, bugün işte bilimsel sistemler sağlıyor. Toplumu da bu şekilde görebilirsin, onu da bilginin konusu kılabilirsin, bilinebilir. Malum hale getirirsin. Yani yeryüzünün malumata dönüştürürsün. Tüm fiziksel ya da şöyle diyelim, tüm gerçeklik kürelerini malumat haline dönüştürebilirsin. Senin evrenle olan ilişkin onu malumat hale getirme, bilinebilirlik cihetinden. Ama biz sadece... Yeryüzünde yaşamıyoruz ki. O yeryüzünün üstünde kurduğumuz anlam-değer dünyası var. Hmm. Mesela Sufilerin buradaki itiraz son derece mümini bu şeye çok benziyor. Alman romantizminin, Alman idealist felsefesinin, işte Bergsoncuların, varoluşçuların özellikle 17. yüzyıldan sonra Avrupa'da ortaya çıkan intelekte dayalı yani gerçeklik sadece kavram, önerme, yargılardan, çıkarımlardan ibaret midir? Sadece dilden ibaret midir? Sadece matematikten ibaret midir? Aynı şey bu dönemde de kendi çerçevede. Evren sadece e, Arapçanın inşa ettiği bir yapı içerisinde, bir dil içerisinde mi idrak edilir? Ya da sadece mantığın kurduğu, işte tanım yapıyorsun, tanım teorim var, yargı teorim var, çıkarım teorim var, kıyasın var. Bunu üzerinden mi kurulur evren? Gerçi... Ya da... Çok cüz'i olsa o dönem için bugün tam merkezde matematiksel olarak kurduğum bir e, evrende mi yaşayacaksın? Bunun tasavvufun en büyük itirazı bu. Tasavvuf diyor ki biz sadece malum olan, malum olan, bilinebilir bir evrende yaşamıyoruz. Aynı zamanda meşhut olan, yani şahitlik ettiğimiz ve bize şahitlik eden bir evrende yaşıyoruz. Karşılıklı ilişki içerisinde bulunduğumuz bir dünyada yaşıyoruz aynı zamanda. Burada olup bitenleriniz belirli bir itibarla maluma çevirip bilebilirsin ama bu sadece malum olacak bir şey değil. Bilgidir ama senin anlattığın anlamda dilsel, mantıksal ve matematiksel bir bilgiyle ifade edebilir bir şey değil. Gerçekliği içinde yaşadığımız gerçekliği bu sefer teke indirgemiş oluyorsun. Ben sadece yeryüzünde yaşamıyorum. Ben o zaman dünyada yaşıyorum. Hayatın içerisinde yaşıyorum. Tasavvufun itirazı buydu. Tabi tabi. Peki ne oldu da e, mistik bir yere doğru sürüklendi? İşte tek tip bir okuma. Şöyle yaptı. masadan sen eğer Ürmevi'yi kaldırırsan, Şirazi'yi kaldırırsan, eee Sif Konevi'yi bırakırsan mesela. Kaldı ki Konevi ile Rumi de birbirleriyle evet. Problem ne açıdan? Konevi diyor ki ben dünya ile ilişkin girdiğim o şuhut ilişkisinde o tecrübeyi ee, i̇nsanlar anlatabilmek için paylaşabilir bir dile dönüştürmem lazım. Belirli bir e, rüya değil bu. O bir şiir de değil. Ben bunu anlatabilir hale getirmem gerekiyor. Dolayısıyla bir dil geliştiriyor, bir usul geliştiriyor. Şey Mevlana da diyor ki, hayır. O zaman sen bir eleştirdiklerinin konumuna düşersin. Bu bir teori değildir. Nitekim şiir diliyle yazıyor. Arada çok... E, Deneyim aynı. Zaten burada tüm sistemler ortak bir deneyimden hareket ediyor. Kaynakları farklı ve bu deneyimleri, bu kaynakları ifadelendirme biçimleri farklı. Anlatabiliyor mı Yoksa bu tasavvufların ya da ariflerin fizikle, matematikle, tıpla bir sorunu yok. Yerinde olmak kaydıyla itibarlarına itibarlarına itibar ettiğin müddetçe sorun yok. Ama... Tekrar tabakaları ortadan kaldığından alamazsın. Sadece insanı yeryüzüne mahkum ettiğinde... E, ...insanı hayattan koparmış olursun. Tek tipleştiriyorsun. Tabii tek tipleştiriyorsun. Hmm. İşte, bak şimdi Berkson'un eleştirilerini bu açıdan bir oku. Haydage'nin eleştirilerini bu açıdan bir oku. Tasvuf'un özellikle e, hem e, Rumi çizgisindeki tasvuf'un hem de... ...Ekber'i gelenekteki e, tasvuf, irfanın yaptığı eleştirileri... ...son derece daha anlayabilirsin. Çünkü biz o geleneği bütün olarak kaybettiğimiz için... Bilmiyorum anlatabildiğim meseleyi. Evet. Dolayısıyla mesele sadece şu değil, tasavvufu eleştirmek... Tek biçimli o masadan herhangi birini kaldırdığın zaman e, ayarı bozuk e, bir yapı ortaya çıkıyor. Masanın ayakları gibiler. Evet. Hmm. Dolayısıyla Konya masası derken ben geçmişten bahsetmiyorum. Bizim bizim mesela bugün böyle bir masamız yok. E, i̇lahiyat fakültelerinde bile disiplinler birbirine iyi bakmıyor. Fıkıhçı başka, tasavvuf başka, kelam başka. Düşman kardeşler gibi. Halbuki bunlar bir bütünün bileşenleriydi. Bir bütünün bileşenleriydi. Ve İslam toplumu, hani tasavvuf sonra icat edilmiş bir şey değil. Tasavvuf, Hazreti Peygamber'in ahlakıdır. Yani Hazreti Peygamber'in yeryüzünde kurduğu dünyanın içeriğiydi tasavvuf. Bunu ben söylemiyorum. Kitaplar söylüyor zaten. Bunun terk edilmesine, yani dünyanın tırnak alıp insanı yeryüzüne mahkum etmeye... Çalışanlara bir itirazdı tasavvufların yaptığı. Özellikle o politik organizasyonlar, şehirleşmenin getirdiği. Onun için tasavvufun ilk terk ettiği şey şehirdir. Şehri niye terk ediyor? Çünkü şehir hayatın temsil edildiği değil. Yeryüzünün bir şehri olduğu için artık. Anlatabiliyor muyum? O açıdan bizim bu tecrübeyi, tasavvuf tecrübeler övünmek ya da yenilmek için değil. Bu tecrübeyi, e, ihmal ettiğimiz ya da iyi anlamlandıramadığımız için en basit akademik seviyeden e, popüler kültüre kadar pek çok sıkıntı yaşıyoruz. Tasavvuf tek başına aldığın zaman işte spitüel materizme dönüşüyor. Fıkıh tek başına aldığın zaman e, biçimsel, mekanik bir yapıya dönüşüyor. Kelamı, e, nazari düşünceyi tek başına aldığın zaman kavramsal, elitist, şematik bir yapıya dönüşüyor. Bunları entegre ettiğin zaman yani yeryüzüyle e, dünyayı birbirine eklemlediğinde iç içe geçmiş, orada bir sıkıntı çıkmaz ortaya. Masayı kurabilirsen. Yani. E, masayı kurabilirsen işte. Onun için ben hani sordun niye bu masa tabiri okulu. Onun için bu masa önemli mi? O isimleri de ona göre seçtim. Her biri bir bilgiyi temsil ediyor o dönemde. İşte bu başta konuştuğumuz o çok renk, çok ses. Bu masada bu dört ismin bir araya gelmesi işte de birlik oluyor. O, bir, bir, bir, ah, o birlik sesle. o işte. O tek biçimli değil o işte. Sıf fıka bırakırsan tek biçimlik ortaya çıkar. Sıf tasavvüf bırakırsan da ya da irfanı bırakırsan tek biçimlik çıkar. Sıf hmm, kelamı bırakırsak da aynı şey. Ve bunu kendi kişiliğinde de böyle görürsün. Düşünsene ya, sadece ibadetleri formal anlamıyla yapıyorsun. Kendinde bir anlamı değeri var mı? Bunu bak İbn Haldun gibi bir düşünür de bunu çok güzel tespit edip söylüyor. İçeriksiz, ruhsuz. Anlam yok içinde sadece şöyle kapı diyorsun ama kapının içeriği dolu değil yani bir şey işaret etmiyor. Kapı ne? Yani herhangi bir kelime herhangi bir lafız oluyor. Bilmiyorum e, kendimi... Yok çok çok çok net oldu hocam hatta şey girmek istemedim araya ki o şey akış bozulmasın. Diye. Ya bu isimleri bunun için tercih ettim. Ee... Urmevi burada nazari bilgiyi temsil ediyor. Hem bir usulcü... Bakın şunu tekrar ederim biz yeryüzünü ve dünyayı formal kurallara göre kurarız. Ama orada kalmayız. Usul çok önemli. Usulü fıkıh, usulü din iki tane usuleyin in denir buna bizim. Bunlar önemli. Bunlarsız olmaz. Ama bunlar da kalırsak orada kalırız. Orada kalırız. Hmm. Bu şey Bunlar birbirini tamamlıyor. Hocam evet. Urmevi için nazari bilgi temsil ediyorsunuz. Evet. Masanın ayaklarında... Tabii bir nazari var. bilgi... Konevi, uz, konuş, Konevi irfani bilgiyi... Teorik tasavvuf diyorlar buna ya da nazari tasavvuf diyorlar. E, Rumi, yaşama felsefesine ilişkin... Yaşama felsefesi anlamında bir tasavvufu temsil ediyor. Şirazi de matematik bilimleri temsil ediyor. O dönemde nazari bilgiden biraz daha farklı olduğu için... Özellikle 13. yüzyılda matematik bilimler... Bağımsızlığını bir şekilde... E, kazandıklarından dolayı ve tabii bir de Şiraz'in işraki tarafı var o da başka bir felsefi tutup o yoksa buraya ekmenetin naşçıvanı ekleyebilirsin tabip filozof başka isimler ekleyebilirsin çok isim var e, ama bunlar o masayı oluşturan bileşenleri temsil eden o dönemdeki önemli isimler olduğu için hmm, yani bu her isim aslında içinde bir sürü başka isim barındırıyor, barındırıyor. tabi tabi yani mesela Şirazi'yi anlatsak Geçen Gazi Üniversitesi'nin güzel bir uygulaması var Ankara'daki Gazi Üniversitesi'nin. Her ay bir e, tarihte etkili olmuş, e, üretim yapmış bir bilim adamını bir, e, tanıtıyor. Bir uzmanını çağırıp konuşturuyor. Ben de Kutbuttin Şirazi'yi konuştum geçen hafta. E, sosyal medya ortamında da var. Orada da uzun uzun anlattım yani... Sırf Şiraz'in öğrencilerinden gitsek... Şiraz'in öğrencilerinden gitsek inanılmaz bir liste var. Öğrencisi derken, e, alelade öğrenciyi bahsetmiyorum, eser vermiş, e, bilim tarihine, düşünce tarihine katkıda bulunmuş. İşte optik, matematik, cebir, ne bileyim ben, felsefe, astronomi, tefsir, e, bir sürü öğrencisi var o açıdan. Bir, dediğin çok güzel bir şey söyledi. Yani bunların her birinin altında da e, isimler var. İşte, tabii, ya, dolayısıyla masaya geldiklerinde arkalarında <gülüyor> ekip kalabalık var. Yani. Kalabalık arkaları kalabalık. Eyvallah. Konevi de öyle. Burada hocam belki şey şimdi ben bu isimlere bakarken e, o girişte kısmen çok az söylemiş oldum. E, ortak isimler var. E, bu isimler Kemalettin İbni Yunus'a gidiyor ders alıyor. Biz o e, Kemalettin İbni Yunus'tan bahsettiniz burada. Evet. E, pek çok bahsettiğimiz isim ve kurumlar Hı. bir... E, ya bir şey nasıl oluyor sorusunun cevabını aldım biraz. Dört isme de ayrı ayrı bakarken. Tabii, bu işler böyle oluyormuş demek ki. Tabii şimdi elbette. Yani hani Ruslara, Rus, Rus kültüründe yanlış hatırlamıyorsam, hani entelektüel olmak demek en az üç ya da dört nesil üniversite mezunu olmak. Gibi Bedenin böyle babası falan. Gibi. Şimdi bu, burada da öyle. Onun için şey der alimin oğlu zalim olur kayıptandır. Zalimin oğlu alim olur, kardandır gibi böyle güzel atasözleri de vardır. Tabi bunlar da belirli bir kültürün ürünü. Belirli bir kültür olacak, aile kültürü olacak. Yani aile hanedan, ilim hanedanları var bizde. Nasıl ki vardı. Bugün hala var. Yani Bugün diyelim ki İsmail Genevev'in torunu hala uluslararası çapta bir ilim, ilim insanı canım. Bilim insanı yani. İsmi gene 1791 adamın ölümü. Devam ediyor yani. E tabi Mardin diyorsun. Şerif Mardin'e Mardin'in 500 yıllık bir ilim ailesi bunlar. Anlatabiliyor musun? Bu tabii ki devamı Batıda da, doğuda da, kuzeyde de, güneyde de. Bu bir kültür meselesi. Ha, belli bir yerde kopukla uğrar, yeni bir aile bunun içine girebilir. Çok zeki bir çocuk belli Hı bir... Iyi, tabi. yani mesela gelen bir İsmail Efendi. Hani ailesi alim ailesiydi ama tanınmış böyle ileri gelen değil ama o aileyi bir yere taşıyor. E, bu gayet doğal. Benim tabii orada daha önce de söyledim. Anlamadığım şey bu sürekliliği nasıl koruyorlar? Henüz o mekanizmayı çözmüş değilim. Yani İslam dünyasındaki iletişim ulaşım imkanlarıyla e, bilginin taşındığı malzemeler. Yazma kültürü neticede bu. Tüm bu maddi kültürü dikkate aldığımız zaman bu sürekliliği nasıl sağlıyorlar? Henüz o konuda benim zihnimde bir resim yok açıkçası. Yok yani hislerim var ama. E... O hissi paylaşsanız hocam bizle. yani o çeşit, yani hissimiz de yok çünkü. Şöyle yani maddi delil vermem lazım bunlar için yani bu yalnız bu ilişkiyi sadece kendi mahallinde lokal olarak düşünme yani Endülüs'te ilişkileri ne bir nedir Hindistan'da ilişkileri oradaki hız oranı falan bunlar henüz daha böyle maddi kültüre dayalı olarak çalışılıp ortaya konulmuş değil yani kısaca network. Hı hı. Çok ciddi ve inanılmaz bir süreklilik var. Eyvallah. Orada işte ama şey hocam yani sizin gene altını çizdiğiniz, sizden öğrendiğim bir şey, e, hac meselesi. Hac bunlardan biri ama, bunlardan biri. Hmm. Tek başına mümkün değil o kültürü taşıması, ama önemli bir şey tabii. Hard disk diyorum ben ona İslam medeniyetinin hmm. hard diski her şey oraya geliyor, işleniyor, dağıtılıyor. Ama başka şeyler de var. Yani, oraya faydası olmamış hocam sanki bu arada. Kime? Ee, oraya. Niye? şey var mıdır böyle Mekke? E, çok. Öyle çok. mi? Tabii tabii. Mekki medeni çok alimimiz var. Olmaz olur mu canım? Hmm. Tabii tabii. Bir, bir kere oranın özellikle Hicaz bölgesinin o toplayıcılığı pek çok ismi orada taşıyor. Hindistan'dan geliyor, Çin'den geliyor, Endonezya'dan geliyor. Şuradan... Hadis e, konusunda mı? evet. Hayır hayır. Olur mu canım? Hmm. Ee, Müneccim başı Ahmet Dede şey, Mescid-i Nebevi'de el işaret ve tembihat okuyorlar. Ya bunlar... Dedim ya maddi kültürü araştırmadan masa başı hükümler bunlar. Ben yurt dışında bir toplantıya katıldım. Sağımın çok önemli bir ismi. Kalktı. İsmi Maria Sapteni diye bir hanımefendi. Altın Orda üzerine çalışmış. Timurlar üzerine çalışmış. Ee, Ukrayna zannediyorum. İşte Boston'da bir toplantıda. Bir belge bulmuş. İşte bu belgede Matematik bilimler okutulmayacak filan. Bak bu oradan büyük cümleler, cümleler, cümleler. Ben din tarihi ya, ya kurguluyorlar dedim ki bak bu bir belge. Ben sana bir sürü belge göstereyim. Bu doğru değil. Hmm. Ya şimdi Yeni Cami kütüphanesinin feristi bende. E felsefe kitaplar var. Camide bile var ya. Bu böyle bir şey yok. Belirli bir tipik bir örneği alıp oradan hareket edip bütün hep bunu çok hızlı yapıyoruz zaten. Bugün de yapılıyor. Bunlar doğru değil. Daha envanteli çıkarmamış bir medeniyet hakkında bu kadar acımasız paketler var. E, yani kendimizi zemmetmeyi çok seviyoruz. Yanlışımızı görelim. Yani doğruya yanlış, yanlışa doğru demeden dürüst olalım ama önce bir maddi kültürü ortaya çıkartalım ya. Ben Yine de network merkezi olması dolayısıyla yani şeyin o şebekenin ağın merkezi olması dolayısıyla daha fazla Mekki diye biten isim Olmalıydı gibi geliyor bana. Ya Şöyle bak mesela Celalettin Rumi'nin babasıyla Kutbettin Şiraz'ın babası arkadaş. Hmm. Ve bunlar görüşüyorlar. Çok da literatürde yer verilmez buna. Mesud Kazariuni büyük bir tabip. Ee, ve Çamini'nin talebesi Ömer Çamini. Bu bir astronom tabip matematikçi. Biz İslam e, şey her şey geleneğinde ders kitapları üreten hmm. 1220'lerde ölüyor. Haraki çizgisine bağlı. Haraki de Gazzalinin talebesi ya da talebesinin talebesi. Yani silsileyi takip edebiliyorsun. Onu demek istiyorum. E, ve bunlar görüşüyorlar şeyde e, Orta Asya'daki coğrafyada. E, dolayısıyla şey Cenayetdin Rumi e, Konya'dayken Şirazi gelince babasının e, Dostunun oğlunu ziyaret etmiş oluyor yani. Şimdi bu ilişkiyi nasıl kuruyorlar? Afganistan'dan bahsediyorsun, evet. Konya'da buluşuyor çocuklar mesela. Değil mi? Yani o dediğim gibi hisler var ama o network'ün maddi zeminine ne? Çünkü maddi olmadan man olmaz. Ben hep öyle düşünürüm. O maddi, çünkü mekan zaman koordinatlarında iş görüyorsun. Nasıl bir e, e, network var? Bunun e, şeyi mekanizması nasıldır? Her açıdan o dönemin bağlamını düşüneceksin. Elektrik yok. Telefon yok, evet. internet yok, mürekkep, mürekkep üretimi nasıl yapılıyor, kağıt üretimi nasıl yapılıyor. Mürekkep dediğin şey kolay bir iş değil yani. Kimyası var, şu. Var. Bunların hepsini düşündüğün zaman... ilmi ciddiye alıyorlarmış demek geliyor hocam. Yani bana. evet, o, o kesin. Yani o bilgi merkezlilik, e, her çeşitten bilgi merkezlilik. Birbirlerini dinleme, mesela şunu bile bizim çalışmamız lazım. Yetişmiş insanlar birbirlerinden nasıl ders alıyorlar? Ya bugün üniversitelerde bu zor ya... Bakın siz bugün bir profesörün başka bir profesörün dersine girmesi çok nadirdir Türkiye'de. Var. Ben tanıyorum yani var. Ama çok nadirdir ve biraz da garip karşılanır. Ben yurt dışında doktora dersi verdiğimde iki tane profesör vardı derste. Bana çok garip geldi. Niçiniz var burada dedim. Biz bu konuyu bilmiyoruz, deneyeceğiz ve en devamlı öğrenciler de onlar oldu yani. Hmm. Natural felsefen İslam diye bir ders okutuyordum. İslam felsefesi, doğa felsefesi. Biz metafizik çalıştık, doğa, doğa bilmiyoruz, fizik bilmiyoruz filan. Şimdi bu adamlar... Niye böyle hocam? Hayır. Yani kaç tane profesör şey var bilmiyorum hani on bin diyelim. Ee, örnekleri evet ben de biliyorum bir iki tane ama bir iki tane, beş tane, on tane. Ee, sayı, ya, oranı itibariyle şimdi çok ben çok düşük. Ben Türkiye'de okudum lisansımı da, yüksek lisansımı da, doktorum da her şey. Ee, bazı hocalar başka hocaların dersine girmemizi yasaklardı bile. O kim ki onun dersine giriyorsun? Ya bu sadece ideolojik tutumlarla alakalı kıskançlıklar filan bir sürü şey var. Hala var yani Türk Akademisi henüz masaya konulup teşhii yapılmadı. E bu dönemde de bizde şöyle bir şey bizde, vardır diye. Bu dönemde de kıskançlıklar var tabi ama düşün ki Şirazi gelip Konevi'nin talebesi oluyor. Bilmediği bir konuda okuyor Hadis hadi sokuyordan. Ona astronomi okutuyor efendim, Urmevi gidiyor, onu dinliyor. O Konevi gidiyor, onu dinliyor. Yani aralarındaki ilişkiler, en şey bile, birbirleriyle, yarışan insanlar bile, birbirlerinin eserlerini okuyorlar. Mesela Hocazade diyelim ki, Hatipzade eser yazdığı zaman hemen eserini getirtiyor Bursa'dan, İstanbul'dan. Bursa'da onu müteala ediyor, eleştiri yazıyor mesela. Birbirlerini takip ediyorlar, birbirlerini eleştiriyorlar. birbirler bazen çok acımasız da davranıyorlar. Ama birbirlerini de dinleyebiliyorlar. Bunun hani şöyle değil, bir tane iki tane örneği yok. Mesela 17. yüzyılda ben bir liste çıkarttım. Ve hepsi yetişmiş insanlar ama birbirlerinin talebeleri. Ders, Tabii ders alıp ders veriyorlar birbirlerine. Bakıyorsun adam Çin'den gelmiş, Endonezya'dan, Osmanlı'dan gelmiş. Hicaz'da birbirlerinden ders alıp veriyorlar. Onu onu öğretiyor, onu onu öğretiyor. Dinliyorlar birbirlerini. Ve şey, öğrenci Sine bakıyorsun. Hepsi alim. Yani eberinin gelip... Kemalettin bin i Nus'tan ders alıyor. Alemettin Kayser'in gelip almazsa tusun hepsi döneminde tanınmış alem. Ama geliyorlar e, belli bir konuda başka bir isimden e, ders alabiliyorlar. Bugün acaba kitap okumayı e, onunla benzeştirebilir miyiz? Yani bir hoca belki gidip ders almıyor diğer hocadan ama onun kitabını alıyor. Gizli gizli olsa okuyor falan. Yok <gülüyor> yok yo, ben burada tabii ki e, takip ediyorlardı da buradaki tutum. O hmm. bilgi anlayışı, eğitim anlayışı, birbirine olan Bu sorun görülmesi sorun. Evet yani, evet. Bu nasıl yapılıyor? Bunun zemini ne? Değer skalası ne? Hangi erdemlerden hareket ediyorlar? Bunları böyle ayet hadisi okuyarak geçiştirmemek lazım. Bu bir kültür aynı zamanda. O ayet hadisi orada duruyor da onun kültüre katılması, belli bir davranışa dönüşmesi önemli. Bir ayetin bir hadisin orada durması tek başına bir anlamı yok. Onun bir davranışa dönüşmesi lazım. Bu nasıl olmuş? Hangi süreçlerden geçmiş? Ee, ve İslam coğrafyasının çeşitli bölgenin nasıl oluşmuş buna bakmak lazım. Bu masadan bahsederken, evet bu masadaki herkes başka bir bilgiyi temsil ediyor ama aynı zamanda birbirlerini çok iyi dinliyorlar. Birbirlerinden faydalanan öğreniyorlar. Birbirlerini yargılamıyorlar ama eleştiriyorlar ha. O da var. Yani birbirlerinin bilgisine katılıyorlar, yöntemine katılıyorlar değil. Yani Tusi ile Nasrettin Tusi ile Saadettin Konumi'nin mektupları elimizde. Ebheri ile Nasrettin Tusini mektupları elimizde. Ka Katibi ile Nasrettin Tusini'nin Alemettin Kayseri'ye Nasrettin Tusini'nin ya yani çeşitli bazıları matematikle alakalı, bazıları çok derin metafizik mese, eşyanın hakikatini idrakte bilebilir miyiz, bilemeyiz mi? sana bela yani müthiş bir tartışma. Bunu tartışıyorlar. Herkes kendi pozisyonunu koruyor. Şöyle başlıyor mesela. Yusuf büyük alimdir, şöyledir, böyledir, övüyor, övüyor ama diyor başlıyor o acımasız da bir eleştiri yapıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani öyle hep poh pohalama anlamında değil. Fakat birbirlerinin yöntemlerine saygı duyuyorlar. Bir yöntem meselesi olduğunu, bunun bir itibar meselesi olduğunu farkındalar. Kendi pozisyonlarını sonuna kadar savunuyorlar. Hmm. Mesela Konevi, kendi bir pozisyonu var. Fakat Kutbutin Şirazi'den, e, kendi pozisyonuyla, yani Şirazi'nin pozisyonuyla, Konevi kendi pozisyonu mukayesesini yapması için kitap yazmasını icat ediyor mesela. Çok Diyor ki bak ben A... Pozisyonundayım, bu tutuma sahibim, sen şu tutuma sahipsin. Sen kendi zaviyenden benim tutumumla sen kendi tutumumu mukayese eder misin diyor mesela. Başka öğrencilerinden de başka şey istiyor. İşte İraki'den başka bir şey istiyor filan. Bu da önemli bir şey. Yani bilgiyi mutlaklaştırmadan belirli bir yöntem bağımlılığı içerisinde, e, belirli bir itibar içerisinde ama kendi pozisyonunu da ederek farklı pozisyonların yaklaşımını ciddiye almak, önemsemek, onunla ilgili eser telif ettirmek, okumak, Son önemli bir şeyler. Masa bu anlamda e, yaygın kullanım şekliyle birlikte yaşama kültürü var ya hocam, düşüncede birlikte yaşama kültürünü mümkün kılan şey. Evet, evet. İşte o bunun için bu isimler mesela Hazreti Peygamber'in Camiül Ulum ve Hikem sıfatını merkeze alıyorlar. Bu önemli. Ya burada da örnek peygamber. Ne demek hocam o? Yani Camiül Ulum. Tüm insanlığın bilgi ve hikmet mirasını cem eden, şahsında toplayan. Dolayısıyla Konevi İrfanla ilgilendiğinde, Urmevi nazari ilimlerle ile ilgilendiğinde, ee, Cenarettir'in Urmevi tasvufi kültür ile ilgilendiğinde, Kutburtdin Şirazi matematik bilimler ilgilendiğinde hepsi aynı Cem'in ferleri olduğunu düşünüyorlar. Yani bir bütünün parçaları olduğunu, bileşenleri olduğunu düşünüyorlar ve orada örnekleri de bir misal olarak Hazreti Peygamber yine, Camii Ülüm Melike. Dolayısıyla bizim, ee... Ne yapmamız gerekir sorusunda sürekli ben hani kaçırıp oraya götürmeye çalışıyorum hocam bugün için. Bu masayı, böyle bir masayı, masanın yeniden kurulması. İşte böyle bir masanın örnekliği çok önemli işte. Kimi örnek alacaksın? Yani o transcendental misal, bunlar için Hazreti Peygamber de bir nebiydi yani. Hmm. Şimdi Bu dünyada... Nedir acaba bizim böyle bir masayı niye kuramıyoruz? Belki de biraz da bundan kuramıyoruz. Bizi bir araya getirecek o cemi mümkün kılacak e, örnekliğimiz ne? Çok ağır bir şey söyleyeyim. Yok bu konuda e, Ayhan Çitil Hoca'nın yazıları bence çok e, tartışma oluşturacak yazılar. Teklif dergisinde evet, yazılar. E, hocam yine bir ara e, istiyor arkadaşlar. Ayhan Çitil Hoca'nın sokaklarında Nebi'nin yaşadığı... E, bir şehirde gerçeklik tasavvuru. Yani teklif dergisi iki ve üçüncü sayıları okumak. Uzatmayın evet. <gülüyor> <gülüyor> evet eyvallah. Dergin reklamı yapmış olduk böylece. Yapalım reklamı evet. keşke getirseydik. Ee, evet. Soruların peşinde reklamdan sonra devam edeceğiz. Evet. Yeniden merhabalar. Soruların peşindeyiz devam ediyoruz. Konya masası konuştuk en azından isimleri ve masa metaforunun hangi sahikle İhsan hocamız tarafından inşa edildiğini masada masaymış ha diyeceğimiz <gülüyor> veriyi bize ne sağladı onu konuştuk dolayısıyla bugün aslında niye bir bu masa bugün neden kurulamıyor sorusunun cevabında şimdi bak yeri gelmişken yani, bu masa sadece orada kalmıyor şimdi Aşık Paşa'nın garip namusunu okuduğunda, Yunus Emre'nin şiirlerini okuduğunda, dediğim işte ki e, diğer e, o dönemdeki büyük sufilerin, şairlerin şiirlerini okuduğunda bunun iz düşümlerini görüyorsun. Süzülüyor bu aşağı doğru. Anlamıyor muyum? Yani kültürleşiyor, Kültüre dönüşüyor. Nasıl ki dönüşüyor. E, bu masanın e, kurulması malzemesi Horasan'dan, e, Tebriz'den. Tabii e, bütün ist geliyorsa. Tabii tamam. Bu masadan çıkan verim de İznik'te biraz sonra medyasayı kurduracak. Yani yüzünlük de Balkanlar'da işte bizi bugüne taşıyan o Türk İslam'ı dediğimiz Türk e, kült İslam kültürünün e, ayrıcalıklı vasfını taşıyan ve bizi bugüne taşıyan yapıyı kuruyor tabi. O yumuşak e, her şeyin yerinde olduğu her itibarın <gülüyor> muhteber olduğu her itibarın muhteber olduğu e, kendi yerinde muhteber olduğu bir perspektifi kazandırıyor. Bu, bu bozduğu zaman işte masa devriliyor ya da herkes ayrı masa kurmaya başlıyor. Burada peki hocam hani böyle bir masaya bugün niyet etsek, bir üst kurallılık, bir ilke, onu mesela o daire çizgi nereden, e, bu masanın mesela çizgisi o anlamda nereden, sınırsız mı? Değil, şimdi bak biraz önce söyledim. Mevlana'nın, Celalettin Rumi'nin mesnevi manevisi, Kime karşı yazıldı biliyor musun? Acıdamam muhatapları var bunlar. Mesela şeyin Fahrettin Razi'nin Metâlibü'l-Aliyesi. Değil mi? Şeyin eee konu miftal gaybı Razi'nin mefâtül gaybına karşı. Yani bunlar e, kendi tutumlarından vazgeçmiş. Masada oturduk hep bir çorba yapalım değil. Anladın mı? Üst bir ilke üst bir ilkenin altında e, meseleyi götürmeye çalışıyorlar. Yani Konevi'nin kitabının adına bak, orada meşru olandan vazgeçmiyor. Anlıyor mu? Şu yüzden sordum hocam bu çizgi meselesini. Hani o çizginin genişliği. ya bugün az önce konuştuğumuz ya mesela fıkıh içinde ki çizgiler bile o kadar dar ki aynı disiplin içerisindeki insanlar birbirlerine birbirlerini masadan kovmaya çalışıyor. Yok biz biz şöyle biz yazılmış olanın üzerinden devam ediyoruz. O yazılmışın, o cevapların üzerinden o soruları kaybettik. O soruları bilen hocalarımız var ama o bir kültüre dönüşmüş değil. Burada bu insanlar mesela miftah-ı gayb ne demek? Şeyin kullandığı miftah-ı gayb'te eseri yok mu Konevi'nin? Evet, evet. Ne miftah-ı gayb orada? Kamil insan. O kim? Hazreti Peygamber. Peygamber. An tabii modelleri var yani. Yazılan her eserin ya diyelim ki Urmevi Metaliün Enzar yazarken İslam tarihinde yazılmış önemli mantık kitaplarından biri biçimsel düşünce çok kavram teorisi efendim yargı teorisi çıkarım teorisi den oluşan metnini yazarken kendi tutumunun ne anlama geldiğini biliyor. İbn Sina'nın El İşaretten şer yazarken ya da usul kitabı yazarken. Kendi tutumunun, kendi pozisyonunun ne olduğunu biliyor canım. Bundan taviz de vermiyor. Yani sıra harcadan bir Konevi değil. Konevi gibi de düşünmüyor. Ama Konevi'nin düşüncesinin ne anlama geldiğini düşünebiliyor, anlayabiliyor. Konevi'yi de cenayetli Rumi gibi düşünmüyor. Ama, ama bu, niye öyle düşündüğünü? Öyle düşündüğünü onu biliyor. Yani. Evet, mesele bu. O zaman aynı masada kalmanın e, asgari şartı... Ve birini anlamak. Anlamak. Ortak bir nebevi e, ilke etrafında. etrafında toplanıyorlar. Yani her birinin hangi mecmuun hangi kümenin parçası olduğunu bilme şeyi. Hmm. Yani mesela meşhud olandan vazgeçmiyor. Dikkat et bak. E, şeyin, Monda Fena Neser'in adı misbarus beynel makul vel meşhud. Yani makul olan yani o yeryüzü bilinebilir dünya ile şahit olunan şey, bilinebilir yeryüzüyle şahit olan dünyanın arasında e, bir ünsiyet oluşturmaya çalışıyor. Bunları e, birinden vazgeçerek yapmıyorlar. İçererek aşmak dediğimiz yapı var ya. Evet. Onları içererek, onların itibarlarına itibar ederek <gülüyor> yapıyorlar bunu. Eserlerin adlarında bile belirli tutumlar var. Belirli pozisyonlar var, belirli iddialar var, eserlerin adlarında bile. Yani, Miftahül gayb dediğinde, müsbaharın üst dediğinde, anladın biliyor muyum? Müftah-ı dediğinde, eserlerini verdikleri adlarda bile kendi tutumlarını, kendi pozisyonlarını ve meydan okumalarını. Görüyorsun, her biri birbirine meydan okuyor aslında o masada. Her birinin o masada kendine ait bir alanı var. Ama her biri o meydan okumanın ne anlama geldiğini biliyor ve aynı hakikate giden farklı perspektifler olduğunu ki, bu dönemde felsefi tutumlar ya da nazari tutumlar birer perspektif haline dönüşmüş zaten. Benim itibarlar haline dönüşmüş. Bunu görüyorlar, kabul ediyorlar ve buradan ilerliyorlar. Şimdi Urmevi'nin yazdığı eserlere baktığın zaman son derece biçimsel, usul Fıkı kitabı son derece önemlidir. İslam dünyasında gelen, Razi'den, efendim, Amidi'den gelen usul eserlerini sentezleyip, ben hatta bunu yurt dışındayken başka bir üniversitede Amerika'da İslam araştırmaları mı diyelim, Orta Doğu Middle Studies yani Orta Doğu çalışmalarında İslam e, usulü usul fıkıh kitabını Urmevi'nin kitabı, onu okutuyordu. Hmm. Oradaki Amerikalı hoca mesela. Ve e, iki cilt olarak yayınlanmış, bana gösterdi. Böyle limeni lime olmuş çize çize falan, İngilizce tercümeler Çıkmış yapmış ]mış. etmiş. Tabi tabii, Yo ben 20 yıldır bunu okutuyorum diyor zaten. Niye bunu seçtin? E çok formel dedi, çok biçimsel, çok açık. Çünkü ka karşıdaki düşünür büyük bir mantıkçı. Büyük bir kelamcı, felsefeci. Dolayısıyla son derece biçimsel, bu bana daha yatkın dedi mesela. Anlatabiliyor Şimdi böyle bir isimden metaharik, mantık kitabı yazan, felsefi kitabı yazan, kelam kitabı yazan, usul kitabı yazan bir adam. Öbür tarafta ise e, müfteval gayb gibi, değil mi? E, i̇rfani geleneğe ilişkin metinler yazan. Öbür taraftan mesnevi, manevi yazan. Öbür taraftan çok ciddi matematik kitapları yazan, astronomi kitapları yazan e, bir isim. Bunların hepsinin kendi pozisyonları var. Onu demek istiyorum. Yani bir, kend, şöyle biz şeyi bir araya gelmeyi herkesin, yani herkesten kendi dükkanını kapatarak kat, bana katılmasını bekleyerek birliği sağlayacağımızlar. Böyle değil. Herkes kendi dükkanını muhafaza edecek. Ama o masada e, niçin bu adam bu dükkanda niye öbürü o dükkanda bunu anlayacak? Bu da işte sorularımızı ve o sırada ilişkin cevaplarımızı kendimizin kılarak mümkün. Başkalarının cevapları oradan çevir, buradan çevir. O ne dedi, bu bunu dedi ile giderek gidecek yapılacak bir iş değil. Onun için ya ne olursa olsun kendi dükkanımızı açmak zorundayız. Ne kadar cılız ol, olursak olalım akmak zorundayız. Hep biz başka nehirlere aman aman bakmakla meşgulüz. Ne güzel akıyorlar. Ya akıyor adam yani helal olsun. Sen de bir ak ilk zaman cılız olursun ama gittikçe... Üçlenirsin değil mi? Anlatabiliyor muyum? Ya da holdinglere bakarak, büyük şirketlere bakarak ah ah diyoruz. Kendi dükkanına ileride sen de olursun. Bunlar tabii örnek. O açıdan e, bu tür meseleleri nüfuz edebilmenin kişisel kanaatim tabii. Asgari şartı bu adamların soruları nelerdi? Mesela biz ekberi geleneğin sorularını bilirsek onu ne mutlaklaştırırız, ne kutsallaştırırız, ne mislizme dönüştürürüz. Onun tarihsel bağlamıyla... O tarihsel bağlamdan bu yine taşınabilecek unsurlar neler olduğunu gayet güzel ayıştırabiliriz. Ya biz şu anda e, o çerçevelemişiz, kutsamakla meşgulüz ya da tam tersine hakaret etmekle meşgulüz. Pozisyonlarımız bu şekilde, anlamaya dayalı değil. Onu ayrıştırmaya, analiz etmeye, çözümlemeye, oradaki e, temel bileşenleri, e, kavramları, önermeleri, yargıları tespit etmeye yönelik değil. O zaman masa kuramazsın. Herkes kendi masasını dayatmak durumunda kalıyor o zaman. Kapatıp siz masalarınızı iptal edin, yakın, yıkın gelin benim masama. Böyle bir şey yok yani. Eyvallah. Tabii o, bunu söyleyenler açısından e, hikaye de şöyle hocam. E, hakikati bulan birinin ve bilen birinin böyle masaya da, perspektife de da ihtiyacı yok. Bugün Biliyorsa buluyorsa anlatsın bize canım. Muhatap olduğumuz şey odur belki. Yok. E, hakikatin itibarı olduğunu, hakikate ilişkin yöntemlerin itibarı olduğunu kabul etmeden bunu yapamadım. Mutlak hakikat arayışı ya da iddiası daha doğrusu. Mutlak hakikat iddiası bir densizliktir. Eyvallah. Peki hocam bu Konya masası, Konya'da buluştukları için hususen bu masadaki düşüncede birlikte yaşama özelliğini, kültürünü... Nerede, bu masayı kaybediyoruz, bu masa nerede yıkılıyor? Bir şey var mıdır, Hani sabit bir sorun, belli bir sorun, bak şöyle olduğu için bu masa toplanamıyor tarihte. O, o bütün parçalandığı için artık. Yani şimdi Siz şimdi belirli teoriler ürettiniz, itibarlar ürettiniz. Gerçekliklerle alakalıydı bu. Süreç içerisinde sizin ürettiğiniz, bu sadece batı etkisiyle başlamıyor bak. Ben bir yazımda bunu belirttim. 17. yüzyıldan itibaren ekberi geleneğin mesela cevaplarının soruları unutulduğu için bir tür spüktüyalizme dönüşüyor, misizme dönüşüyor. Tam o zaman başlıyor bu. Bunu ben söylemiyorum. O dönemdeki ekberiler tecrit hareketlerine başlıyorlar. Anlam tıkandığı için e, tabii, tabii. İşte e, sadece şeyin e, İmam-ı Rabbani'nin yaptığını demiyorum ha o geleneğe mensup olan, mesela İbrahim Kurani işte tutuyor o şeyi, hareketi. Tecdit, ne demek tecdit? Hatırlar ne demişti? Tecdit, soruları unutulmuş, cevapları tekrar insanların bilinçlerine taşımak ve bunların soruları nelerdi? Hmm. Ve fark ediyor ki, bazı soruların bugün için anlamı yok. Yani o gün için anlamı yok. Siz diyelim ki, o dönemdeki belli bir teorik tutumun, hali sorusu değil, o teorik tutumun ürettiği bir soruyu cevaplandırmak için, bir... E, teori geliştirmişsiniz ama o sorunun bugün için anlamı yoksa o cevabın da anlamı yoktur. Anlatabiliyor muyum? Yani biz bunu çok iyi ayırmamız lazım. Bu tekrar olacak ama yani hali sorular ile bu hali soruları çözmek için ürettiğimiz teorik çerçeveler iki ayrı durumdur. Bu teorik çerçevelerde sorular üretir. Siz bu soruları da çözmek için yeni cevaplar üretirsiniz. Ama hari soru ortadan kaldığın zaman o cevabın da bir anlamı yoktur. Mesela 17. yüzyılda İbrahim Kur'an'ı ve çevresi Hicaz'da kekberi e, geleneği tecid etmeye başladığı zaman bunu görüyorlar mesela. Yani aynı şekilde Hindistan'da benzer bir şekilde. Hele bir de kutsallaştırılmışsa kaldırılması i̇şte. konusunda da bir tartışma. Şöyle siz eğer bunu mekan zamandan soyutlanmış mukayyet değil de mutlak haline getirirsiniz. Işte ne yaparsınız? Ya översiniz ya söversiniz. Bir kısım söver bir kısım över. Çünkü hiçbir beşeri sistem hiçbir beşeri sistem sorularından bağımsız düşünülecek anlaşılacak bir şey değil. İnsanın ürettiği hiçbir tabii, şey. Tabii tabii. Sonra siz bunu yorumlarsınız. Güncellersiniz. Diyelim ki Aristoteles sistemini Aristoteles sisteminin yeryüzü idraki ve dünya idrakiyle ilişkilendirerek anlayabilirsiniz. İmriciana sistemi içinde bu geçerlidir. Kant sistemi içinde geçerlidir bu. Onu anladıktan sonra siz Kant'tan hareket ederek, onu güncelleyerek, onu aşarak o metodoloji içerisinde kalarak yeni yeni Kantçı olursun ya da Kant'ı revize etmiş olursun filan. Ama senin yorumun Kant'ın söyle Kant bunu söylüyor değildir. Ama tabi. şeyde ya, de öyle. Tabii Kant'ın Anlam söylüyor değildir. Kant'ta anlamada bunu yapamazsın işte. Sen Kant'ın e, ne dediğini Niçin böyle dediğini anlamadan Kant'ı yenileyemezsin ki? Evet. Biz ne yapıyoruz? O ne dedi, bu bunu dedi. Ve dikkat et, üzerinde konuşuyoruz işte. Öyle konuşmalar var ki, büyük adamdı, şöyleydi, şunu yaptı, bunu yaptı... Gibiye dönüşüyor. Hangi soruyu çözdü? Mesela... E, diyelim ki <gülüyor> ayağın sabit teorisi niye geliştirdi? Bunu bilenlerimiz var bak. Tekrar ediyorum, ben bazen konuşurken... Şöyle bir şey anlaşılıyor. Hiç, hayır. Bunlar akademik olarak çalışılan konular. Türkiye'de bu işin e, hakikaten dünya ölçeğinde e, bilenleri var, uzmanları var. Ama bunlar bizim e, kültürümüze, günlük kültüre sirayet etmiyor. Şey gibi, doktora tezleri gibi, doktora tezi yapılıp rafta kalıyor ya, ya da yok tez deposunda hiçbir karşılığı yok. E, ona benziyor bu. Bu yeni yeni kırılmaya başladı bu doktora tezlerin yayınlanması, işte yeni kurallar getirildi filan. E, bu Böyle olmaması gerektiğini düşünüyorum ben işte. Dolayısıyla bütün ortadan kalkınca o bütüne ilişkin e, farklı itibarlar da bir anlam ifade etmemeye başladı. Nasıl ki fıkı diyelim ki tek başına bugün içeriği itibariyle, ahvalde işti çünkü. Tek başına bir bütün olarak işe yaramıyor Ya da diyelim ki siz <gülüyor> kelami bir teori geliştirmişsiniz. O dönemdeki kozmolojiyle, o dönemdeki psikolojiyle, o dönemdeki matematikle, astronomiyle ilişkili. Onların bugün bir anlamı kalmadıysa, onlar üzerinden geliştirdiğiniz cümlelerin de değişmesi gerekiyor. Bunun gibi masa masa olarak burada dursa bile vakaya mutabakatında artık problem olduğu için onu da güncel cevapları cijetinden. Onu tabi siz o kaygılarınız amaçlarınız, niyetleriniz oradaki belirli önermeler cijetine bir yenileme yapamadığınız zaman işte ne olur din doğayı açıklamaz cümlesini kendi kültüründen hareketledi de değil, de katolik kültürden hareketle tartışırsın. Ve bunu büyük bir şey zannedersin burada. İnsanlara bak görüyor musunuz arkadaşlar? Din doğayı açıklamıyormuş. Ya günaydın. Yani öyle mi? Ya ben mesela samimiyetimle Haydiger'i okuduğumda şaşırmıyorum. şaşırmıyorum. gelin çağdaş, Batı felsefesinin uzantıları konusunda söylediği yeni şeyler şüphesiz var ama orada temel iddialar bizim ekberi geleneğin ya da tasuvuvu geleneğin temel iddialarla farklı değil ki. Aynı şeyler eleştiriliyor. Anlatabiliyor muyum? Aa, sen eğer o tarihsel, yani şöyle, sen kişisel deneyimine hafızasızsan, her şeye şaşırırsın. Hayatında hiç su görmedin. Suyu gördün de şaşırırsın. Hatırlıyorum ben bir akrabamı İstanbul'a getir geldiğinde, ziyaret ettiğimde, bugün ne yaptın dedim. Aşağıda ırmağın başında oturdum diyor. Marmara Denizi ırmak diyor. Çünkü hayatında ırmak görmüş, başka bir şey görmemiş. İlk defa deniz görürsen böyle bakarsın tabii. Anlatabiliyor muyum meseleyi? Durumumuz bu, e bu, durumumuz bu işte. Başa dönüyoruz işte her seferinde. Dolayısıyla hocam siz e, bu Anadolu'da örülen kilim. Kilimden kastettiğim o işte. Bilim, hem itikat var burada. inanç var. Hem bilgi var. Burada bilgiyi nazari bilgi anlamında kullanıyorum. Çünkü hepsi bilgi zaten. Hem hikmet var hem irfan var. Bu, e, O masada örülmüş. O masada inşa edilmiş ve da daha sonraki düşünceler tarafından geliştirilmiş. Şimdi demiyim Taşköprü zadeye baktığın zaman en tipik örneği bunun mesela Mon, şeydir e, Monla Fenaridir. Monla Fenari hem mantık kitabı yazmış, hem usul kitabı yazmış usulufu, hem e, usul tefsir kitabı yazmış, hem irfan kitabı yazmış ve bu Osmanlı medesenden ikinci kurucusu gibi görülür. Ve resmi olarak Şerif İslam makamı olmadığı halde Osmanlı ilim geleneğinde Şerif İslam kabul edilir. Şimdi bu, buraya dikkat. Et. Biz bir konuyla ilgileniyorsak diğer konu adam yerine koymuyoruz. hem mantık kitabı yazıyor. Medreselerde bu okutuluyor. Son döneme kadar. Hem usul Fıkıh kitabı yazıyor. Bu okutuluyor, şerh ediliyor falan. Aşılıyor sonra tabii. Hem e, usul Tefsir yazıyor. Hem de oturup Misbahar-ı Unsu yazıyor. Ekberi geleneğin en önemli metinlerinden birini yazıyor. Masadaki fotoğraf bu isimlerin kendi şahıslarında da var aslında. Tabii Taşköpizade'yi al. Elbette özellikle birinci sınıf. Bu şey yapı devam ediyor demek istiyorum. 17. yüzyılda 18. yüzyılda 19. yüzyılda kadar devam ediyor. O bütün e, ya, sorulara cevap verme yeteneğini kaybettiği zaman e, itibarlarınız elbette. Yeni arayışlara gireceksiniz. Gayet doğal bu. Bir tarafıyla da o zaman biz e, hani tarihin bu noktasında doğal bir sürecin içinden geçiyoruz, e tabii ben, böyle olacak. Ama bunu hep söylüyorum yani biz böyle, ah, şimdi İslam medeniyetini... insanlığın tecrübesinin dışında konumlandırıyor... sonra da kaybını büyük bir yıkım olarak görüyor ya. Alakası yok. Bu insanlığın tecrübesi... sen çok sağlam bir adamsın genetik olarak... 60-70 yaşında hasta olduğunu tespit ediyorlar. Sen kendini süperman olarak görürsen... Niye hasta olduğunu sorgularsın. Ulan ben süpermendim. Bana hiçbir şey olmaz diyordum. Kanser olmuşum der. Ama insan olduğunu kabul edersen kanser normal olur. Bunun gibi İslam medeniyetini süpermen olarak görüyorsun sen. İnsanlığın istisnai bir durumu. Zaman mekandan soyutlanmış. Hiçbir yerden etki almamış. Kendi başına. E sonra Aa, çöktü o zaman. Ya böyle bir şey yok. İnsanlığın bir tecrübesi bu. İslam medeniyetinde bir isimlendirmedir zaten. Medeniyet geçici bir şey zaten. Önemli olan ilkeler. Sen yeniden onu yenileceksin. A medeneti, B medeneti böyle izole edilmiş, birbirinden kopuk, e, mutlaklaştırılmış şeyler değil ki. Bu Türk tarihi içinde geçerli. Şimdi Osmanlı, Selçuklu, biz neyiz? Hiçbiri değiliz. biz Türk'üz. Türk milleti başka bir şey. Türk milletinin tarihteki temsilleri başka bir şey. Ya ben Selçuklu muyum şimdi? Kazneli miyim? Karahanlı mıyım? E, Safi miyim? Hepsi benim. Yani Türk milletinin tarihteki temsilleriyle, Kendisi aynı değil ki. Bu okumayı da doğru yapılırsa o zaman yine ahlanıp vahlatmaya dair. Ha ben Osmanlı'nın devamı olduğum için onun tecrübesine daha çok sahibim doğrudur. O Selçuklu'nun tecrübesine sahipti. Öbürü bilmem işte gazdeliğinde. Tamam doğru ama şimdi Şah, Şah mi tercih edecek Yavuz'u mu? Tarihsel olarak niye tercih ikisi de senin? Birbirleriyle savaşmışlar yani Türklerin kadar kendi arasında savaşan milletler var tabii hepsi aynı da o dönemde. Yani demek istediğim bizim. Adlandırmayı doğru yapmamız lazım. İslam medeniyeti insanlığın tecrübesinin bir üyesidir. Tüm Zaman mekan kayıtlarıyla mukayyettir. Onun başına gelmişse diğer medeniyetin başına gelir, geliyor. Önemli olan senin burada yeniden bir o ilkeleri muhafaza ederek gerçekliklerinden irtibatlar kurup yeniden toparlanma meselesi. o. Ve bu sende bir psikolojik sıkıntı yaratır Bir türlü bak. Hani yükselirken övdüklerini aşağı inerken bu sefer kötülemeye başlıyorsun. Türkiye'deki önemli bir, özellikle entelektüel kesimdeki problem bu. Çünkü bu entelektüellerin çoğu, entelektüel derken bu da sadece akademik anlamda demiyorum. Osmanlı elitlerinin çocukları bunlar. Her şeyi İslam'ın sayesinde kazandıklarına inandılar. Bunu ben söylemiyorum, seyahatnameler söylüyor. 16. yüzyıldan itibaren bunu yaptık. Sonra çökerken de bizim yükselmemizi neden olan şey, işte çökmemize hiç alakası yok. Maddi şartları dikkate almıyorsun, oradaki gelişmeleri dikkate almıyorsun. Sen kendi hatalarına bile dikkate almıyorsun bu sefer. muyum? Yani bireysel veya toplumsal, politik, siyasal neyse hatalarına dikkate almıyorsun. Onları da gözünden kaçırıyorsun çünkü total bir cevap üretiyorsun. İşte şöyle olduğu için geri kaldık, boş ver. Gibisine dönüşüyor. Bugün hala devam ediyoruz. Tabi de maddi kültürü araştırmıyorsun bu sefer. Politik kültürü araştırmıyorsun. Efendim dini kültürü araştırmıyorsun. Bir sürü sıkıntı var neticede. Ya senin hiç mi hatan yok? Sen hiçbir şey yapmadın mı yani? Eyvallah. Bunları analiz edeceksin ki. Hani Mehmet Genç Hoca Rahmetli Hoca'nın dediği gibi. Ölmek için değil, ibret almak için. Ders almak için. Geleceğini planlarken. Tarihsel tecrübenden geçmişti. Mesela diyelim ki sen o dönemde. Kendin dışındaki insanları çok önemsememişsin. Dönemin problematiği ile alakalı bu. E bugün artık onu yapmazsın mesela Dersin ki dünyada herhangi bir şey olabilir. Onun için her tarafı gözetleyeyim gibi. Basit bir örnek. Böyle e, hareket etmene imkan sağlar. O okuma iyi yapılırsa. Tabii tabii. tabii. Eyvallah hocam şimdi... E, yani bu kilim meselesi ciddi bir mesele bak. Bu bir... E, tabii şeyi de belki ifade etmek lazım hocam. Şimdi bu, bu isimler niye Konya'ya geldi? E, sorusu Sivas'a, Malatya'ya. Moğol. kaçıp... onları konuşmuştuk evet, daha önce. E, tabii. Kaçıp geldiler. Tabii yani bir odak noktası olması dolayısıyla tercih Tabii edilen işte bir Güzel hatırlattın bu tarihsel şartlar bak. Şimdi hepsi farklı bir kültürel arka plandan geliyor. İnsan kendi doğal ortamında biraz körleşir. gömülüdür oraya çünkü. Şimdi şöyle Trabzon yani memleketim olduğu için hani Trabzon'da doğuyorsun büyüyorsun. Oranın geleneklerini gelenekleri, oturuş, kalkış, adabıyla, edebiyle yetişiyorsun. Geliyorsun İstanbul'a. Bir bakıyorsun ki insanlar konuşmana bile gülüyorlar. Gidiyorum değil de cidiyorum diyorsun değil mi mesela? No, diyorsun ki ha ulan demek ki farklı telaffuz biçimleri var. Bunun gibi bir şey. Şimdi biri kalkıp geliyor Orta Asya'dan, öbürü kalkıp geliyor oradan, öbürü buradan. Kendi gömülü oldukları kültürel bağlamı terk ediyorlar. O kültürel bağlam sadece kendisiyle alakalı değil, etrafında da o kültürel bağlamı besleyen unsurlar var. Kendisi gibi düşünen insanlar, kendisi oturup kalkan insanlar var. Hani. Bir zenginliğe dönüşüyor. Tabi buraya geliyorsun, e, hepsi farklı kültürel arka planlara sahip ama o arka planları destekleyen aracılar kalkmış. Ne yapıyorsun? Burada anlaşılabilecek, yeni bir kültürel ortam oluşturabilecek. Bu seni yumuşatıyor. Hani seyahat eden insan, farklı kültürlerle, farklı insanlarla, farklı yumrukları tadan insan kendi yumruğunun çok güçlü olmadığını hisseder derler ya hani. Yani başkasının yumruğunu yememiş, kendi yumruğunu balyoz zanneder. Dolayısıyla burada e, iyi hatırlattın, yani Konya'da bu masa öyle tarihsel şartlarla da alakalı, onu demek istiyorum. Gel bir masa kuralım değil, farklı coğrafyalardan, farklı birikimlerden gel. Ulmevi'yi hatırla nereye gitmişti? Frederikin Sarayı'na gitmişti evet. 1244'te. E, Memlük dönemine Memlük coğrafyasında bulundu, orada çalıştı. Dolayısıyla buraya geldiğinde oturup, aa Cenayet-i Rum'u böyle düşünüyor, ettiğin konuyu böyle düşünüyor, Şurazi böyle düşünüyor, ben böyle düşünüyorum. Burada bir yeni bir çevre inşa etmek, yeni bir bağlam oluşturmak, yeni bir kültürel yapı bütün oluşturmak için bir konuşalım bakalım demek zorunda kalıyorsun. O tarihsel şartlarda da bir göz önünde bulundurmak lazım. Şer bazen hayra inkılap eder biliyorsun. Eyvallah. Bir tarafıyla e, ayna tabii kendi eksikliği kendi boyunu da görmüş oluyor. Tabii ki. Herkes. Tabii ki. Masaya tabii gene. ki. Tabii şu, biz iş şey hep tarihsel bağlamda konuştuk ama bunun teorik tarafları da var. Yani İslam düşüncesinin bütün Renkleriyle, meşayiliyle, işrakiliyle, irfanıyla, kelamıyla çözmeye çalıştığı kadim problemleri... ...ve bu problemler için geliştirdiği teorik dillerin tıkanmaları var. Bu tıkanmaların aşılması da çok önemli. Hmm. Yani ekberi geleneğin, işlaki geleneğin bu dönemdeki katkıları... ...özellikle ekberi geleneğin bazı tıkanma noktalarını aşması, e, cevaplar üretmesi... ...de önemli. Biz tabii bu çok şey olacağı için ona evet. girmiyoruz. Bu sadece şey şeyde değil. Metafizik perspektifte de değil. Mesela astronomi konuşabiliriz bak. Hmm. Diyelim ki Kutbü Tişirazı'nın yazdığı nihat İdrak, Tuğfet-ü Şahide... ...astronomide yeni gezegen modelleri ya da... ...Kemaltin Farisi'nin optikteki yeni yaklaşımları. musun? Yani Ya da matematikteki, aritmetikteki yeni yaklaşımlar. E, İslam iş işte onu çünkü ben onu anlamıyorum bu bunu bu bütünleri nasıl bir arada tutuyorlar nereden e, bunları taşıyorlar yani Merv'de 300 yıl önce yapılan e, tartışmalara yazılan eserleri buraya nasıl aktarıyorlar orada bu nasıl şartlarda. bir araya bu evet yani o benim çünkü tekrar etmiyorlar kaldıkları yerden devam ediyorlar meselelere yani büyüleyici bu işte şaşırtıyor insana demek ki e, alıyor Kemalettin Farisi. İbn Esem'in Optik kitabını ayıklayarak menazırı yeniden kuruyor optiği. Ve orada yeni açılımlar getiriyor. Yöntemi takip ediyorlar. Bu da çok ilginç bir şey. Ve bu yöntemi yaparken farklı yöntemlerin imkanlarını da sonuna kadar kullanıyorlar. Mesela diyelim ki, İbn-i Sina bir optik teorisi geliştirmiş. İbn-i bir optik teorisi geliştirmiş. Ben İbn-i İbn-i Sina beni ilgilendirmez demiyor. İbn-i Sina'nın yaklaşımlarına çok ilginç noktalar var. Kendi dönemini aşan. Onları tespit edip, İbn-i Heysem'in optik nazarısını eklemleyebiliyor. Renk tartışmaları, ışık, ışık cisim midir, değil midir? Işığın hızı var mıdır, yok mudur? Renk nasıl oluşur renk-ışık ilişkisi nasıldır mesela? Anlatabiliyor muyum? Renk bir duygusal inşa mıdır, gerçeklikte karşılığı var mı? Tüm bunları tartışıyorlar mesela. Bunları tartışırken, farklı teorik tutumların... Ee, cevaplarını da çok ciddi bir şekilde dikkat alıyorlar. Benim şaşırdığım da biraz bu zaten. Bunu sadece A alanında, bir alanda yapmıyorlar. Her türlü alanda yapıyorlar. Belaat kitabı yazıyor adam. Bütün bela tartışmaları var kitapta. Nereden biliyor bu adam bunları? Yani biri çünkü Merv'de, biri İran'da, biri Mısır'da. Kitaplar nasıl gelmiş? Hadi kitaplar geldi bunlar nasıl özümselmiş? Ve yeni bir metin üretiminde malzeme olarak nasıl kullanılmış? Bu, bu açıdan eser yazma teknikleri açısından da çok önemli veriler var. Hmm. Şimdi bas, basıyorsun, bakıyorsun Şirazi'nin astronomi kitaplarına. Yahu ta Edoxos'un Platon'un akademisinde geliştirdiği teorilerden, Apollonius'un teorilerinden, efendim batlamıyorsun. Hepsi orada yer bulmuş. Daha önce belki görülmemiş ya da işaret edilmemiş e, cevapları da buluyorsun. Şey e, Somut olarak gerçek o zaman hocam. İnsanlığın mirasçısıydı bunlar. Tabi tabi e, yani, tabi. Hakikaten şimdi bak, ben niyetiyle rak okudum. Çok teknik bir eser, özellikle tüfetu şahiye. Hepsini tek tek ben de anlamış değilim. Çünkü dedim, ki, astronomiyi çok iyi bilmek lazım. Ama şimdi orada kullandıkları metinler, alıntı yaptıkları isimler, hepsini bir hakikaten bütün Akdeniz mirasını görüyorsun onun için anlamak için de tüm Akdeniz mirasını bilmek lazım. Kolay değil yani. <gülüyor> Tufet-ül okuma göre kolay bir iş değil. Çok teknik bir eser zaten. Matematiksel bir eser. Çünkü matematiksel astronomi. Ama geri geldiğinde Apollonius'un konikesinden atıf yapıyor. Menaleus'a atıf yapıyor. Beni Musa'ya atıf yapıyor. sabit bin Kurey atıf yapıyor. Biruni'ye atıf yapıyor. Yani kullandıkları kaynaklar, atıf sistemleri, mekanizmaları özellikle birinci sınıf bu alimlerin e, insanı şaşırtıyor. Bu kadar eseri, bu kadar fikri, bu kadar bilgiyi bilmek, özümsemek ve yeni bir Eserin malzemesi kılmak, bir unsuru kılmak kolay değil. Yani diyelim ki Nasreddin Tuğsin'in geliştirdiği bir teoriyi alıyor. Onu geliştiriyor. Onu mesela eski malzemeyi uygulamaya başlıyor. Arada kaç yıl var? 20 yıl falan var yani. Bunu sadece matematik bilimlerde değil, tıpta da görebilirsin. Ondan sonra dil bilimlerinde de görebilirsin. Dini ilimlerde de görebilirsin. Kastettiğim bu. Eyvallah. E, hocam, yani vaktimiz, öyle masa kolay bir masa değil yani zor bir masa. Biz yani. bitti, ben bitti e, çok mi? Etkiledim o masa metaforundan dolayısıyla e, siyasal politik yani toplumsal çıktısı olarak görürsek Osmanlı'yı tabii, hazırlayan tabii. ve doğuran Kesinlikle. masa nasıl bir masaymış onu yani görüyoruz. Biz hala o masanın kırıntılarının e, tabi tabi. Hı. Yani ve bunu hatta ben e, yanlış hatırlamıyorsam 7-8 önce verdiğim konuştan şunu söyledim Konya masasının e, kaygılarını tekrar dikkate alıp e, yola çıkmak lazım. Masayı toplamak. Tamam, lazım. masayı toplamak lazım bizde. <gülüyor> evet, masayı Eyvallah. toplamak lazım. E, hocam yine yetişemedik, çok keyifli bir yere geldik, devam edebilirdik ama edemedik, edemiyoruz. Tadında kalsın aşıcıca. Şey Tadında kalsın. Evet. Haftaya e, aynı gün, aynı saatte görüşmek e, üzere. Aynı yerde, e, başka soruların peşinde olacağız inşallah. İyi akşamlar. İyi akşamlar.